صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على طبيب صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلوا على شيخ صلوا على شيخ عيدنا محمد اللهم صلوا على شيخ عيدنا محمد اللهم صلوا على شيخ عيدنا محمد اللهم صلوا على شيخ عيدنا محمد اللهم صلوا على شيخ Allahü Teala, insan hününün de daher, kim yokun şeyi mezkura. Sıla Allah Azim, Allah manfağına bil Quran Azim. Ve bari klanafib, alhamdulillah, Rabbil Alemin, estağfurullah, Hani al-Qiyum. Hasan, tokom Bu gece sizlere Samsungdan sesleniyoruz allah Teala Hazretleri vatanımızın ve İslam vatanlarının bütün beldelerini şehirlerini ehl-i sünnet itikadıyla muhafaza eylesin amin. amin neydi bura? kara kara Samsun, Samsun. mahallesi burası kara Samsun mahallesi Yunus Emre Camisi cami şerifindeyiz Cemaatler sağ olsunlar, Allah için sevenler toplandılar, geldiler, içeri, dışarıyı doldurdular. Allah da kalplerini, zahirlerini, batınlarını nurla doldursun. Amin. Amin. Biraz şeyini kısın, ekoseyin. Ses düzencileri. Çünkü ben alışmışım, boğaza kuvvet. Kısarsanız daha rahat. Konuşurum yankı yapmasın. Şimdi burada güzel insanlar gördük. Benim de memleketim annem Çarşambalı. Damlataş mıydı neydi? Damlataş Damla köyünden he. Orada Damlataş köyünden ecdadımızdan Samsun'da medfun olanlar var, bu bakımdan da sıla Rahim olmuş oluyor. Ve lakin dünya her yerindeki Müslümanlar, ana-baba bir kardeşten ileri kardeşiz. Ana-baba bir kardeş olsa, bu yolda olmasa, itikadı bozuk olsa bizden uzaktır. Ama yedi kat yabancı olsa, itikadı eli sünnet üzere olsa bize yakındır. Onun için biz evvela iman kardeşliği, İslam kardeşliği, ehl-i sünnet mezhebi üzerine olma kardeşliği, ondan sonra tabii meşrebe göre ilerisi de devam eder. Tasavvuf elinden olursa daha bir hoş oluyor, tasavvuf elinden olursa. Onunla anlaşmak daha kolay oluyor. Ee, senin şeyhine bağlıysa falan, o daha bir ileri. Bunun, efendim, bu muhabbetin, sevginin sonu yok. Allah için birbirini sevmek, Allah için Celle Celaluhu bir araya gelmek, bunlar parayla, pul ile olacak şeyler değil. İnsanlar bizi seviyor. Niye seviyor? Niye sevsin yani beni? Şarkıcı değilim, türkücü değilim. Futbolcu değilim, yani beni sevmenin bir manası yok, ancak Allah için olabilir. Ne diyeyim? Bize Allah'ımızı tanıtıyor. İşte namaza başlıyorum, e, oruca başlıyorum, böyle birçok insanın hidayatına sebep olunuyor. Mevla yaratıyor hidayet, beni sebep eder, seni sebep eder, sebep olan da kazanır. Samsun Havaalanına indiğimizde işte bir <gülüyor> hanım kardeş geldi başı açık elinde de cep telefonundan bir şeye bakıyor falan durdu durdu millet geliyor gidiyor işte resim çektiriyorlar işte hoş geldin 5 gittin çocuklar da bavul bekliyorlar mesela ben orada oturuyorum e şimdi bu durdu durdu bir şey de demiyor falan millet tam gidince dedi ki sana bir şey diyeceğim dedi. Ben de baktım biraz sert gibi yani. Dedim çatacak herhalde bana bir şey çatacak. İnternetten dedim baktım bir şey herhalde buldu şimdi. Sen niye mi böyle dedin diyecek. Bir hesap sorabilir bana bu vatandaş. Gerçi bana rey vermiş değil ama. Öyle mi? Ben rey almıyorum, para almıyorum yani. Bana çatmağa ne hakkı var ama. Biraz çekindim yani tipinden. Hemen buyurun dedim. Dedi ki, ben dedi, geçen sene dedi Miraç gecesinde, e, rastgele senin sohbetine denk geldim, de. rastgele. Yani ararlarken, dolanırlarken, kandil falan olduğu zaman da belki diziyi, filmi bıraktılar, belki dedi bir sohbet rastlarım. Orada bizim sohbete rastlamış. Evet dedim, yani belki orada bir şey beğenmedi. Dedi ki, ben o geceden beri namaz kılıyorum. Şimdi bu bana yetti Bütün Samsun'u bana verseniz Kaç para eder? Ne yapacağım Samsun'u ya? Ne, ne yapacağım? 2 metre 1 metreye yatırırlar beni en fazla Samsun'u ne yapacağım ya? Ama bir hanım Namaza başlamış Bu beni abat etti Yani bütün tapuları getirseniz onları reddederim, bu namazı tercih ederim Onun için kulkula sebeptir Şimdi Lale Gül TV size hizmet ediyor. Edecek inşallah da. Bu Ramazan Şerif'te işte perşembe gün ilk oruç değil mi? Perşembe gün 7.30'da sohbet başlıyor. Her gün inşallah 7.30'da sohbet var. Yani ondan sonra iftara kadar siz erken iftar ediyorsunuz. Bir kısım da sofrada rastlarsınız. Hız. Ama e, bayağı bir şey konuşulur. 29 çekiyor herhalde yine. 29 gün Neyse, her gün ayet-i hadis duyarsınız, dolu mevzu duyarsınız, nice insanlar namaza başlar, hidayet bulur, tevbe ederler. <gülüyor> Bir yandan da öbür kanalları dinlemekten milleti kurtarmak için. Çünkü diğerlerinde çıkan hocaların hepsine güvenilmez. Güzel adamlar var, şey çekmeyin de. Bir şey gözüme vuruyor. Ehli sünnet üzere... Konuşan hocalar var. Sayıları azdır. Allah çoğalsın. Amin. Amin. Ama biz milleti ne yapmayalım? Öbür kanalları dinlemeye muhtaç bırakmayalım diye. Umre'ye gidecektim. Mekke Medine'de kalacaktım ama burası tahammim oldu. Yani burada kalıp da canlı sohbet yapsan daha mühim. Bizim millet bakar yeni mi, eski mi, canlı mı, cansız mı diye. Onun için e, her iftardan evvel sohbet olacak ki birçok insanı daha bu Ramazan kazanalım inşallah yoksa yanlış fetvalar veriyorlar batıl batıl fetva gecen seneler neler ettiler imsaktan sonra <gülüyor> yenir dediler içilir dediler o Ali Rıza Demircan Aziz Bayındırlar bir saatte yakın milleti yedirip oruçlarını ifsat ettiler ufuk çizgisinde belirmiş sen buradan görmen şart değil Ondan sonra maçın varsa yiyebilirsin dediler Ya Performansın düşmesin diye Caiz dediler bazı hocalar Okul imtihanı varsa caiz dediler oruç yenebilir dediler Halbuki adam seferi değil hasta değil Buna ruhsat yok Bunları yaptılar yani milletin orucunu yedirdiler E sizin bu Samsun'da da acayip acayip adamlar var Okuyanlar var, okutanlar var. Her sınıf burada cins cins insanlar var. Ehli sünnetin mütevatir görüşlerini inkar edenler var. Efendim, siz diyor kabir azabını inkar ediyor. Kabire okunmayı, ölünün ruhuna okunmayı inkar ediyor. Onu bırak. Daha ben bir kere rastladım, aklımda kalmadı. Birkaç saat yani ne ayetleri, hadisleri inkar etti yani. Ayetlerin bile manalarını inkar etti. Böyle adamlar var. E bunlar şimdi televizyonlara çıkarlar Ramazan'da. İşte milleti bunlardan kurtarmak için biz de mecburen bu sohbetleri yapıyoruz. Televizyondan da vermek durumundayız. Buraya kaç kişi sığar? Milletin çoğu şimdi televizyondan seyrediyor. 13'ündür ki insanları haberdar edelim inşallah. Lale Gül TV hepinizin uytusunda var. Ben şimdi geldim oraya kadar geldim. Eve de gelip ben mi bulayım ya? yani bu kadar tembel olmayın he bir kanalda deseler ki size adres veriyorlar oradan para veriyorlar yemek veriyorlar bedava şunu veriyorlar bunu veriyorlar hemen o kanalı herkes bulur mu e, bu, e burada da cennet anlatılıyor ahiret anlatılıyor sonsuz saadet veriliyor bedava sen bunu niye dinlemiyorsun onun için sizleri Allah için teşvik ediyoruz Burada tabii ki camiye gitmek lazım, cemaate gitmek lazım, çaravif cemaatler kurmak lazım. Burada da hoca efendilerin sohbetlerine gitmek lazım. Hep ekrandan dinleyerek de bu iş olmaz. Bir de buradaki Samsun'da Ahmet hoca efendi, Molla o şey ne oldu? Ahmet hoca efendi, Benim yol arkadaşlığım var onunla, Yani güzel hoca, eli sünnet adam. Efendim Hazretlerine bağlı itikadı düzgün adam olduğuna ben şahitlik ederim. Siz de Samsun'da böyle hocanız var elhamdülillah. Uhde derneği bu işleri yönetiyor. Uhde. Hepimizin uhdesinde yani. Uhde demek mesuliyetinde demek. Üzerinde sorumluluk var. Bu derneğin işte bu cami şerifte sohbetler olur. Başka camilere gidiyor, dernekte yapıyor. Sohbetlere iştirak edin. Birbirinizi alın götürün. Allah için davet edin. Talebe yetiştirin. Bak şimdi kız medresesi icazet vermiş. 12 tane hanım kızımız Allah Teala salihattan eylesin. Amin. Allah Teala nazardan muhafaza eylesin. Amin. Allah Teala her birerlerini birçok yerde sohbetler yapmaya, medreseler açmaya, yüzlerce binlerce hoca talebe yetiştirmeye muvaffak eylesin. Amin. Amin. Ben... İmreniyorum. Ben de var medresede kızlar Yok yetişenler var, cazet alan var, veren var, bir şeyler var yani ama bir tane ile iki tane ile olmaz. Şimdi Samsun'da on iki tane kız yavrumuz hoca olmuş. Medrese usulü efendim talebe okutacak, vaaz edecek, mektubatı anlatacak. Ne demek bu yani? Bu bulunacak bir devlet değil. Samsun'un Paratoneli gibi gelecek belaları çeker defeder. Üzerinizden belalar kalkar Allah'ın izniyle. Bu medreseler hürmetine. Tamam? Üniversiteliler hürmetine değil. Şimdi ben diyebilir miyim ki Samsun'daki şu üniversitede okuyan kızların hürmetine Allah Samsun'u kurtarsın desem amin diyebilir misiniz? Siz de gidersiniz düşersiniz ben de giderim aşağı. Başı açık, boynu açık pantolonlu. Bunun hürmetine nasıl dua edeceğiz? Ama gecenin ikisinde teheccüde kalkıyor, Kur'an okuyor, hafızlık yapıyor, medrese eğitim veriyor, Allah'ın dinini anlatıyor. Bu yavrularımızın hürmetine Allah bizi affeylesin. Amin. Bak nasıl amin dediniz? Demin üniversite dedim hiç amin diyemediniz yani. Çünkü amin denecek dua değil yani. Anladın? Onun için kız medreselerini talebe çok verin inşallah. Her yer medrese olsun. Efendi Hazretlerinin emri yerini bulsun. Her mahallede bir kız medresesi, bir erkek medresesi. Mekteplerden, okullardan hayır yok. Yetişen hocalardan da çoğunu görüyorsunuz. Size va vaaz ettiklerini görüyorsunuz. Hiçbir şey anlaşılmıyor yani. Onun için erkek medresesine de çocuklarınızdan verin. Bak küçücük yavrular şimdi bana selam veriyorlar. Mübarekler okuyorlar. Hafız oluyorlar. Ayet, hadis ezberliyorlar. Yarın bu kürsülere onlar çıkacaklar. Vaaz edecekler. Sizin de çocuklarınız, torunlarınıza. Efendim hoca lazım. Nasıl doktorsuz olmaz? Mühendissiz olmaz, mimarsız olmaz, hocasız olmaz. Hocanın yetişeceği yer medresedir. Mekteplerde de hoca olmaz. Tamam. Kabak ağacından nar biter He? Kabaktan nar ararsan mektepte hoca Medresede yetişecek inşallah. Ben tebrik ediyorum Samsun'u. Güzel gördüm. Geçen bir geldim durmadımdı. Bu kadar da haber almadım. Şimdi medreseler olması, talebe yetişmesi, icazet verilmesi inşallah bütün mahallelere yetecek kadar inşallah. Allah bereketinizi artırsın. Hayrınızı artırsın. Bolluğunuzu artırsın. Yağmurlarınızı artırsın. Sel yapma ya Rabbi. Çarşambayı selle verme ya Rabbi. Amin. Amin. Selsiz. Selsiz kurban oldum Allah. Tarlalar mahsullere yağdırsın Allah. Dua ederim şimdi inşallah. Kimin hürmetine? Kübbeli hocanın hürmetine değil tabii ki. Oradaki medresede okuyan talebe hürmetine. Anladın? O mollalar var ya o talebeler. O hele ki buluğa ermemişse, işte onun hürmetine dediğin zaman da ana babası Kabirde olsa, cehennemde olsa diyor hadis-i şerif. Cehennemde olsa, yanıyor olsa ana babası, yetim de var burada şimdi. O diyor, Bismillahirrahmanirrahim diye medresede besmeleyi çeker çekmez, Allah meleklere emreder, anasını babasını cennete çıkar. Görüyor musun? Hatta hadis-i şerifte, Kuffife anvalidey velevkâna kâfiraynî. Bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ana babası yavur olsa, kafir olsa, müşrik olsa, ölmüş olsa, ebedi cehennem Çünkü müslüman ölmeyene cennet yok Yine de diyor ana babasının azabı cehennem cennete çıkarılmaz Çünkü müşrik olduğu için Dinsiz ölmüş ama azabı hafifletilir diyor Çocuğun besmelesinden ana babası yavur olsa faydalanıyor Azabı hafifletilir Cehennemden çıkmaz ama yine fayda onun için ölünüzde dirinizde fayda bekliyorsanız medreseden mutlaka evinizden ocağınızdan medreseden adam yetiştirin okusunlar sizin de ruhunuza okusunlar öbür türlü canınıza okurlar tamam Bak, canına okunsun istemiyorsan ruhuna okunsun istiyorsan medreseye vereceğiz bu samsun bu işe önderli etsin. Eskiden Trabzon, Of, Rize'nin adı fazlaydı. Bura geçsin onlar inşallah. Biraz Trabzon gevşedi gibi geliyor bana. Bu Samsun'a yük verin inşallah. Ha? i̇nşallah. Hoş geldiniz, sabah geldiniz. Size de geleceğim inşallah. Orada da geleceğim inşallah. Bir sözümüz var ama ben söz verdim mi gelirim. Ama üç sene sonra ama beş sene sonra. Ölmeden gelirim inşallah. Şimdi insan Suresini okudum. Efendim bir mana vereyim <gülüyor> güzel bir suredir mübarek suredir, büyük suredir e, her cuma sabahı ikinci rekatta okunması sünnet olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinci rekatta secde suresini okurdu ikinci rekatte insan suresini okurdu bu, bu kuvvetli sünnet hocalar böyle kıldıracak ama tabi yavaş da okursa 5 sayfa hemen hemen 5 sayfa biraz da bizim millet 5 sayfa şeye zorlanır ilk rekatta seyde yapılıp kalkılıyor ondan da şaşıran olup. İşte anlatmak lazım bu sünnettir Kâbede yapıyorlar hiç bakmıyorlar Bir milyon cemaat var yarısı şaşırdı bana ne diyor adam yani bizim imamlarda tabi hemen müftülüğe şikayet niye bizim imam diyor sabahı 3 rekat kıldırdı ya ne alakası var secde ayeti okudu namazın içinde seyde yapacak kalkacak ama bizim milletiz bunlara alışmamış, böyle sünnetler var. Ondan sonra adamın biri geldi, ada bazarında. Bizim imam dedi neler etti görüyor musun? Allah Allah, ben de zanetip şeriatı inkar etti. Ne oldu dedim sizin imam? Yasin'den sabah namazı kıldırıyor arkadaş dedi O arıyor ki, ve zuha kıldıracak. Böyle şey olur mu? Yasin nedir? Altı saydı. Yasin'den sabah namazı bal gibi olur. Ama darlanıyorlar. İnsan suresi geçende gördüm çok kitap okumanın tabi faydaları. Bu niçin insan secde suresiyle İnsan suresini her cuma sabahı okur? Bu hadis-i şerif. Bunun sırrını rastlamamıştım. Geçen bir kitapta rastladım. İnsan Adem Aleyhisselam ne gün yaratıldı? Cuma günü yaratıldı. Fi Adem. Adem Aleyhisselam cuma günü yaratıldı. Ve fi cennete o gün gir cuma gün girdiri. وَفِيهُ بِطَمِنَا Cuma günü cennetten dünyaya indirildi ondan sonra وَفِيْتَقُوْسَعَ kıyamette ne gün kopacak cuma günü kopacak ikinden sonra akşama bazı rivayetlerde sabah işrak var iki rivayet var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için pazartesi günü pazartesi doğdu pazartesi peygamber oldu pazartesi Miraç'a çıktı Pazartesi Mekke'den çıktı. Pazartesi Medine'ye girdi. Pazartesi vefat etti. Efendimizin pazartesi neyse Adem Aleyhisselam'ın cuma odu. İnsanın yaratılışı cuma günü olduğundan Secde suresiyle de insan suresinde inna halaknal insan insanın yaratılışı işlendiğinden geçtiğinden içinde zımlandı. İnsanın yaratılışı e, yaratıldığı güne uygun sureler olduğundan buyuruyor. Kitaplarımız böyle beyan ediyor. Tabii bir iki ayet ona temas ediyor. Sonra ilerisi müjdelerle veya tehditlerle devam ediyor. Bütün surelerde olduğu üzere. Rabbimiz buyuruyor. Vaz eden Allah'tır. Ni'mel va Allah, celle Celal. En güzel vazi Rabbim yapar. Ye'izukum le'allekum tezekkerun. Size vaz ediyor Allah. Belki düşünür de yola gelirsiniz. Onun için şimdi işi unut, evi unut, çoluğu çocuğu unut, borcunu unut, alacağını unut. Her şeyi unut. Çek döndü, senet protesto oldu. Bırak o işleri. Her şeyi unut. Şimdi Allah buyuracak. Bu fani kul duyuracak. Sizlerin de kalbine Rabbim işletecek. Hidayet yaratacak Allah, önce bana yaratsın fazla ı Allah'ım, konuşanı dinleyenlerden daha beter etme ya rabbil konuşanı dinleyenlerden daha çok ıslah eyle ya Rabbi, amin, evvela bana hidayet, bazı kere benim yapamadığım işi konuştuğum adam yapıyor, öyle de rastladım, onun için biz anlatmakla mükellebiz ama siz de bana dua edersiniz, Rabbim mahrum etmesin beni de, Birçok vaz edenler de yarın ahirette mahrum olabilir. Bu iş tehlikeli bir iş. Korkuyoruz, utanıyoruz. Allah'ımızdan da, sizden de utanıyoruz. Mahcup olduğumuz çok işlerimiz var. Ama ne yapalım? E şimdi bize de bu iş tevdi edildi yani vazifedir. Onun için ifadeciyiz. Ey insan! Dinle burayı. Seni Rabbinden fazla kimse sevmez. Rabbinden fazla sana kimse acımaz Rabbinden ziyade kimse senin gözünün yaşını silemez anandan babandan çok acıyan Allah var Celle Celaluhu o zaman onu dinle dinleme başkalar bazı gene anan der ki namaz kılma bazı kere baban der ki medreseye gitme olur ki en yakının karın bile der ki efendim sakalını uzatma dinleme bunları sen sen Allah'ı dinle şimdi burada yaratan odur ''Heletâ alel-insâ'' insanın üzerine, muhakkak geldi geçti, hel katman sınavı'' mined ''Uzun zaman, yedi bin sene, dünyanın ömrü kaç sene?'' Yani Adem Aleyhisselam'dan bu yanasını dersek, yedi bin sene. Adem Aleyhisselam'dan evvel dünya var, iki bin sene kadar cinler sakin edilmiş burada. Ondan da gerine kadardır, onu tam kitaplarda görmedim. Ama Adem Aleyhisselam'dan itibaren, yani yedi bin senelik bir tarihtir. Ama bu şimdikiler uyduruyorlar. Yani yüz milyar sene, bilmem ne kadar milyon sene falan. Onlara dair ayette, hadiste bir delil yok. Ancak Adem Aleyhisselam'ın e, tarihçesi bellidir. Yani geri geri gidiyorsun işte. Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'a kadar yedi bin senelik bir şeydir, bir dönemdir. E insan üzerine, insan babamız, atamız Adem Aleyhisselam o zaman ondan başka babamız yok. İnsan oğlunun, neslinin tümü Adem Aleyhisselam'a dayanır. Bir adam dese ki, Adem Aleyhisselam'dan başka da e, insanlar var, onların da soyları gelmiş bu zamana kadar dese Kafir olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim açıkça kalıkım, min nefsin ve etin tek nefisten yarattı diyor. Tek nefis. Bundan dolayı ikinci Adem, üçüncü Adem aramayın. Gelenlerin hepsi onun soyudur. Tek nefisten yarattı. Şimdi binlerce sene bizim ilk babamız Adem Aleyhisselam'dan bu yana altı bin sene, altı bin beş yüz sene gelmiş. Bizim üzerimize de bu kadar zaman geçmiş. Çünkü biz ruhlar aleminde yaratıldık ama orada bizden kalubela söz alındı, misak alındı. Velakin bedenler alemine herkes vakti gelince çıkıyor. Bu arada bizim üzerimizden ne kadar sene geçti? Adem Aleyhisselam yaratılmış 6500 sene olmuş diyelim. Benim üzerimden geçti bu. Çünkü ben onun nesindeydim, sulmündeydim. Yani belinde. Arafat Meydanı'nda Mevla onun sulbünden, ondan doğacakları al, zerrecikler halinde, atom, ondan doğacak Ali Aleyhisselam işte vesaire, ondan doğacaklardan doğacaklar, doğacaklardan doğacaklar, hani siz değilsiniz, laboratuvar gibi düşün, laboratuvarda ne yapılıyor, insanın yaratıldığı su var ya, o suyu ne yapıyorlar, laboratuvara koyuyorlar, o suyun içinde ne kadar canlı var, spermler var, canlılar var. Ne kadar var? 100 bin 120 bin Diyorlar ki 20 binden aşağı düşerse çocuk olmuyor Çünkü ıskalıyor yani, demek ki tutturamıyor rahimdeki yerin 100 bin, 120 bin canlı var Bir damla suda Şimdi bunu laboratuvarlar gösteriyorlar Böyle bazı kere Embiyo mu diyorlar, embriyo mu diyorlar, bir şeyler bir şeyler diyorlar Şimdi işte Adem Aleyhisselam'ın belinden de neyi aldı? Ondan kıyamete kadar gelecek zürriyetlerinin hepsini aldı, çıkarttı. Arafat meydanına şimdi, Hacılar niye Arafat'ta toplanıyor? He? Niye Çarşamba Ovası'na gelmiyor millet Hatça? He? Halbuki Çarşamba Ovası'nda hıyarlar var, biberler var, fasulyeler var, göller var, ırmaklar var, barajlar var. Mekke Kubburu Arafat. Ot yok, ocak yok. Niye millet gidiyor Arafat'a da buraya gelmiyor? Çünkü babamızın sulbünden alınıp bizden söz alındığı yer, misak nerede? Arafat'ta. Ha, Arafat meydanına bizi serpti mi? Serpti. Kıyamete kadar gelecek insanlar oraya saçıldı mı? Saçıldı. Sığdı mı? Sığmaz olur mu? 120 bin tane diyorum sana bir suda. Arafat'ın ovasına sığmaz mı? Zerrecikler halinde. Orada biz Allah'a söz verdik. Rabbimiz sensin Allah'ımız sensin. Yaradan yaşatan sensin. O zaman emir vermek sana ait. Hüküm buyurmak sana ait. Biz emrine itaatkarız dedik. Sözümüzde miyiz? He? Ne kadar sözümüzdeyiz? Allah'a verdiğimiz sözümüzde miyiz? Aa, ne diyeceksin? وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَضَعْتُ Seyyidül İstiğfar, istiğfarların efendisi, onu bilseydiniz, doğru cevabı bilmiştiniz. Ya Rabbi ben senin kulunum, her sabah okuyoruz, her akşam okuyoruz. Ama bu kadar kısa değil tabii. Sen de gözüne kestirdin, bu kadarsa ben de okuyayım falan. Bu kadar değil, birkaç satır daha var. Seyyidül İstiğfar'ı, akşam okuduğunda o akşam ölen yemin etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fevvemin ehli cennet kesinlikle cennetliktir okuduğu akşam ölmek nasip olursa onun için hiçbir akşam terk etmiyoruz hiçbir sabah terk etmiyoruz benim dualarım kitabında var sayfasını için tam bilmiyorum Ya Rabbi ben senin kulunum ben sana verdiğim sözde dururum duruyorum ama ne kaydı koyuyorum gücümün yettiği kadar şimdi tam verdiğimiz sözde duramıyoruz tam verdiğimiz sözde dursak hiç günah işlemememiz lazım hiçbir emir kırmamamız lazım biraz yanlış işler ediyoruz onun için ya Rabbi gücüm yettiği kadar sana verdiğim sözde duruyor böyle diyoruz her sabah akşam Mevlamıza orada söz verdik kafirler Hepten sözü bozdular. Yahudiler sözü bozdu. Hristiyanlar sözü bozdu. Müşrikler sözü bozdu. Kitapsızlar, Allahsızlar sözü bozdu. Efendim, Müslümanım deyip de ehli sünnet ve cemaat mezebinden ayrılanlar, onlar da daireden çıktı. Onlar da hidayetten ayrıldı, sözü bozdu. Çünkü Resulullah Efendimiz'in e, sahabesinin yolundan gitmiyorlar. Allah bizi bu yolda daim eylesin. Amin. Amin. Şimdi insanın üzerine ne kadar zaman geçti? binlerce sene benim üstümden zaman geçmiş. Arafat'ta söz verdiğim yani babamın sulbünden çıkartılıp muhatap alındığım dönemden bugüne kadar çok zaman geçti. 6500 sene belki. Lem yekun insan değildi şey el-mezkura. Anılan, bilinen bir şey değildi. Hepinizin tevellüdünüz var. Hangi ayda günde doğdunuz? Ondan evvel Adınız var mıydı? Yoktu. Sanınız var mıydı? Yoktu. Sizden bahseden biri var mıydı? Ya i̇şte Bizim Ahmet, bizim Mehmet şöyle yaptı, yedi, içti, ağladı, bağırdı, kırdı, geçirdi, bayıldı, elde gitti. Hiçbir adınız yok. Şurada yani 80 yaşına belki adam var mıdır bilmiyorum. Geri gitsen kimsenin adı yok. Demek ki geriniz, Mevla buyuruyor, geride adınız, sanınız, esameniz okunmuyordu peki ne yaptım ben? اِنَّا خَلَقْنَ insan? مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاتٍ biz insanı yarattık seni de yarattık, beni de yarattık toptan yaratmadık, herkesi özel yarattık herkese ruhu filedi benim ruhum bana, seninki sana tenâsuh-ı yok o ehl-i sünnete göre de yok, müslümana göre de yok Süleyman Ateş bir ara savunuyordu onu. Sonra o da döndü şimdi bir şeyler. Zaten onlar zikzak yapar. ehl sünnet dışılarının hepsi çelişki. Tenasuh-ı Ervah ne demek? Deden ölmüş kaç sene evvel. Onun ruhu bir torununa giriyormuş. O onda yaşıyormuş. E şimdi o dedem ne naneler yedi? Belli değil. Ben belki düzgün bir adamım. Şimdi Allah onunkini mi bana soracak, benimkini mi ona soracak? Bu nasıl hesap ya? Bu adamlar robot mudur? Aynı işlerimi yapacak? Değil. O zaman hesap kime sorulacak? Fatura kim ödeyecek? Yemeği ye. E ben yemedim ki bu yemeği. Ne olacak? Üç tane ruh, bir tane ruh, beş tane bedende yaşamış. Biri gavur, biri müslüman, biri zındık, biri fasık, biri mübarek adam. Ne olacak bu ruhlar? Bu bedenlerin hangisi yanacak? O zaman her insanı Mevla özel yarattı. Ne demek? Anne karnında 120 günlükken sana ruh verdi. Kendi hayat sıfatından sana ruh üfledi, seni diritti. O senin ruhun sana müstakildir. Milyonlar, trilyonlarca insan olsa, Adem babamızdan sonuna kadar hepsinin ruhu kendinedir. Kimsenin ruhu sana girmez. Senin ruhun sen senle yaşar, ölünce de senden ayrılır çıkar. E İslam'ın itikadı budur. O birbirine ruhların geçişleri falan böyle bir şey yok. Yalan uydurma. Şeytan cin gelip konuşturur adamı. O başka mesela. işte konuşuyormuş adam diyormuş ki ben 3000 sene evvelki bilmem falan. E, öyle demekle o oluyor musun ki sen? He? O öyle konuşuyor diye, diyor ki bak diyor bunun delili budur. Neymiş delili? Ya bu adam böyle diyor diyor. Ya bu adamın delili ölçedir. Şey Allah buyuruyor ki yaratan, ben herkese can verdim, ayrı ruh verdim. Sonra öldüreceğim, sonra dirilteceğim, hesap soracağım hepinizden. Küllümri'in, herkes bimâ ve kendi yaptığıyla rehinun. Tutsak olacak ahirette hesap verecek, kendi yaptığıyla. Bu adam kaç bin sene evvel yaşamış, böyle cinlenirler, delilenirler şeytan girer içlerine falan. Bazı adamları bazı şeyler konuşturabilir. O adam ben 3000 sene evvel yaşadım da şimdi tekrar geldim de böyle laf demesiyle even bu asla dinde hüccet olmaz. Yalan da konuşabilir. Uydurur da bile. Bir de cinlenebilir. Bazı gene insanın içine cin şeytan girer. Onu konuşturur. Akli dengesi bozulur. Fakır köyde dolu var. Ben cumhurbaşkanıyım diyor adam. Tımarhanenin adresine git istersen. Ne valiler görürsün, ne krallar görürsün. İskenderi de var. Mesele değil yani. Biz Allah'ın buyurduğuna bakarız. İnsanı biz yarattık. Min nutfedin. Azıcık bir su var. suyu var, kadının da suyu var. Bu suların da birbirinden farkı var. E, bu suyun da her tarafından yaratılmıyor. O suyun, hani ne derler? Suyunun suyu derler. Ne demek o? Yani, o suyun içindeki binlerce, on binlerce yüz binden fazla canlı hücreden biri tutarsa biriz oluyor ikisi tutarsa ikiz oluyor He? üçü tutarsa üçüz oluyor yani hepsi bir insan olma kabiliyetinde ama Mevla onların hangisine ruh verecek hangisini yaşatacak, hangisini tutturacak o bilir min nutfetin Az bir sudan yarattık. Em şacin, Karışık. Ne demek? Ehlâfin. Ne, niye karışık? Tek erkeğin suyundan olmuyor. Tek kadının suyundan olmuyor. İlla erkekle kadının suları birbirine karışınca oluyor. Karışık su. Dan yarattık. Peki niçin yarattık? Şimdi oraya gelelim. Nebtelihi. Biz onu imtihan etme niyetiyle yarattık. Bizi imtihan etme niyetiyle yarattığını bildirir. Şimdi biz neredeyiz o zaman? İmtihandayız. Ne zaman bitecek imtihan? Zil çalınca. Zil ne zaman çalacak? Aziz Ali Aleyhisselam kırtlağımıza talınca. Zil bitti. Ondan sonra getir kağıdı bir şey unuttum yazayım. İki vakit namaz kazağı var kılayım. Zekattan hesaplar var. Belki ölmem diye kenarda tutuyordun paraları. Bir de gittik aniden değil mi? Dün adam düğünde gitti işte, şarkıcı mıydı, türkücü mü, neydi Düğüne gitti, adam ölüsü çıktı. Yani adama müsaade etmiyorlar ki, düğünü de rezil etme, düğünden çıkana kadar milletinde moralini bozma, eve dönerken öl, öyle bir şey yok. Düğünde de ölüyor, dernekte de ölüyor, bayramda da ölüyor, bayramda falan ölmeme durumu var mı? Ya bayramdır, millete bir müsaade edelim, Cenazeyi mi çevireceğiz bayram evini? Var mı böyle bir şey? o zaman herkesin zili çalacak ne zaman? Mevla biliyorum kurban olduğum bunu gizledi İyi ki de gizledi ben diyorum ya Rabbi, beni bana bildirsen diyorum bazı rüyaya da yatıyorum ne zaman öleceğim diye görüyorum bir şeyler ama çok da itibar etmiyorum bir kere çok itibar ettim bir başka rüya gördüm o çok uzun yaşayacağın rüyalarına itibar etme dedi birisi bana lan dedim bu kadar rüyayı bu bozdu şimdi Yine Mevla beni karıştırdı yani bu işe. Çünkü neden? Ben öyle işlere uğraşırım biraz. Yatarım okurum ederim. Gördüklerim de var. O kadar da güzel düşündüm ki uzun yaşayacağım diye hesabı yaparken bir abi geldi rüyada sakallı falan. O da Adıyaman'a bağlı. Mübarek bir adaldır. Geldi dedi bana o huzur yaşayacağına dair şeylere itibar etme dedi bana. Şimdi bu rüya ne olacak? Ya. Ya. Hepimiz muallakta yız şimdi yani. Peki eğer bana deseydiler ki sen 90 bir sene yaşayacaksın. Efes. Ben istiyorum 90'ın müjdesini alayım. Şimdi 52 oldu 60'ı yaşayan hepsinin hadiste müjdesi var. 50'den sonra aklını kaybetmez mesela. Müjdeler var. baras olmaz, alacağı olmaz vesaire. 60'ta işte Allah Müslüman olarak namaz abdestli yaşayana Allah azap etmekten haya eder. Böyle 70'in müjdesi var. 80'in müjdesi var. Ben daha 50'yi ancak aldım. O da yani şey, azapla ilgili değil daha müjde, benim müjdeler. 60'ı görsek Allah utanıyor. 60 yaşında ölen Müslümansa ona azap etmiyor diye. Ama tabii namaz abdest şart. Namazsız abdestsiz. Nasıl Müslüman olacak? İmam-ı Buhari'ye dediler. Namaz kılmayan, 5 vakit kılmayan adamın ee, Müslüman sayılırım. İmam Bukhari de başını eğdi baya bir durdu. Dediler Allah Allah koca İmam Bukhari ya bu kadar kolay şeyi ne kadar uzattı? Başını kaldırdı. Kur'an, hadis, 600 bin hadis biliyordu. Milyonlarca ayet, hadis hepsine baktım dedi şu anda bir. Bir süzgeçten geçirdim. Müslüman denecek kitapta yerini bulamadım dedi. Kusam söylüyorum. Beş vakit namaz kılmayan. 60'la 70'le kurtulamaz çünkü bu yolda değil anlı secdede değil adamın ya ama 60'ın müjdesi var 70'in var evliyaullah'tan çok gördüm 90'a yaşasam da müjdesini alsam 90'da çocuk muamelesi yaparlar günahsız yani ama bu yolda e şimdi ben de isterim tabi 90'a müjdesini alsam ama bu belli değil şimdi bana deseler 91'e kadar yaşayacaksın ben ne yaparım? 90'a kadar günahlara devam ederim. Öyle ya, bazı günahlarım vardır, idare ederim onları. Niye? Ölmeye dava. Ne olacak? Gelir, son seneye girdik yahu, her şeyi bırakalım, ele tek çekelim. Tam bir düzgün Müslüman olan, son sene gel. Nefis der ki, yahu 12 ay var. Bu nasıl dayanacaksın 12 ay? Ne olacak? olacak? 9-10 ayda idare et, yaşamak var, kabirde yatacak kaç yüz sene belli değil, niye hiç yat aşağı biraz daha, kendine göre nefis bir şeyler söylüyor, son aya gelin, onu bile takvime bakar, 29 mu çekiyor, 30 mu çekiyor, <gülüyor> nefis böyle bir beladır, şimdi ne yaptı Allah, hepimizi gizledi bakalım, düğünde mi gelecek, dernekte mi gelecek, nerede gelecek belli değil, genç mi ölecek, yaşlı mı ölecek, Hanginizin elinizde garantiniz var? Burada çok gençler var. Size nefis nasıl diyor ki namazları geciktir sonra kaza ederse? Nasıl nefis diyor ki sana biraz daha zina et, önüne gelenle yatkak sonra evlenirsin? Veyahut da evlilerden bile zina et, edenler var Allah muhafazası. Nefis nasıl kandırıyor sizi böyle? Birden gideceksin, nerede gideceksin belli değil. Biz imtihan için yarattık. Biz sizi imtihan ediyoruz. Onun için kulak verdik. İnsanı çok iyi işitici yaptık. Şimdi işitme vasfınız olmasaydı beni duyabilir miydiniz? Duyamazdınız. Duyamasaydınız da Allah size sorar mıydı? Sormaz. Çünkü adam diyecek ya Rabbi ben namaz kılmak farz duymadım. Zina haram duymadım. Duymadım. E şimdi seni işitici yaptı. Neden? İmtihan edecek ya. İmtihan etmek için işitme verdi. Basira. Çok iyi görücü yaptım, değil mi? Caminin yolunu görüyorsun, Kağanın yolunu görüyorsun, Kur'anı görüyorsun, hocayı görüyorsun, vaizi görüyorsun. E, gör, işit. Bunlar sana niye verildi? Şarkı dinle diye verilmedi, maç izle diye verilmedi, film seyret, dizi seyret diye verilmedi. Bu nedir ya? Bütün millet gençler, diziler filmler. Kimisi maç hastası. Onlara gözünü, kulağını böyle kaptırıyor. O arada birisi konuşsa şş! bağırıyor, çağırıyor, hareketler çekiyor bunlar. Burada Buradan vaz ediyoruz, şey diyoruz. Adam orada çayçı. Konuşuyor. Şimdi televizyon izleyenleri söyleyeyim size, çay yok. Televizyon izlerken böyle konuşuyor. Bir tanesinden sus ya. Duyamıyoruz hocayı demez. De, de karıştırır böyle şarkı şarkı şarkı, şarkı iki saat. Ya sessiz ol. Vaz yapılıyor burada. Ama yok Çünkü neden? Adama çok ilgisini çekmiyor yani. Alakasını çekmiyor. Bunun finalinde ne olur acaba? Şimdi bu vazın finalinde ne olur? <gülüyor> Kimi cennetlik olur? Kimi cehennemlik olur? Ne olur yani? İnanan amel eden cennetlik olur. İnkar eden cehennemlik olur. Aslında bunun finali daha mıyım? Ama adam işte diziler adam vali olmuş bilmem ne olmuş dizi bitince tweet atıyor neymiş efendim çok acıklı bitti yok şöyle bitti, böyle bitti. yahu sen işine baksana millet bonzayı çekiyor burada millet ölmüş kalmış sen olmuşsun vali olmuşsun bu uğuradaki bütün Samsun valisi de demiyorum ha başka bir yerin valisi zaten ben görevdeki valilere konuşmam o emekli vali merkeze çekildi de ben de rahat konuşuyorum neyse şimdi ben konuşurum. Kim yaptıysa ona konuşuyorum. Mesele o değil. Yani sen valisin. Şu bir köpeğin ayağı ezilse Allah sana sorar. Kedinin bacağı kopsa Allah sana sorar. Kuş susuz kalsa Allah sana sorar. Bu kadar görevin var. O dizileri nasıl takip ediyorsun ya? Bir de ondan sonra tweet atmaya da nasıl vakit buluyorsun? Milletteki sorumsuzluğu. Görevlilerdeki, yetkililerdeki Mesuliyetsizliği anlayabiliyor musun? Ya bu Ben seni imtihan için yarattım diyor İşitici yaptım, görücü yaptım diyor Bir de sen milletin Yükünü üstlenmişsin üstüne Allah'ın emaneti Kulların emaneti Sen ne yapıyorsun? Dizi seyrediyorsun Nasıl olacak bu memleketin hali böyle? Şimdi biz tabii kendimize bakalım Bize bizi soracaklar Biz sizi imtihan edeceğiz Onun için işitici yaptık Görücü yaptık biz insana yolu gösterdik. Şimdi Yahudilerin de, Hristiyanların da, müşriklerin hepsinin de İslam'dan haberi var mı? Var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderildi haberi var mı? Var. Kur'an diye bir kitap var, haberi var mı? Var. Çok nadir olur da, ücra bir yerdedir, hala Afrika'da bazı kabileler çıkıyor. Dünyayla hiç irtibatı bu zamana kadar kurulmamış, böyle şeyler nadir, tek tük çıkıyor. Onlar mesul olmayabilir, davet ulaşmamış, fetret ehli gibi muamele görebilir. Ama bugün bütün insanlık, bütün insanlık Allah'ın hidayet yolunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderildiğini biliyor. Şimdi bunu araştırması lazım değil midir? Hakkı batıldan ayırmak için. Biz ona yolu gösterdik, hele siz, hele ben. Bize tamamen yolu tamamen tarif ettiler, net bir şekilde beyan ettiler, helalları açıkladılar, haramları açıkladılar. Bu millet faizin haram olduğunu bilmiyor. Rüşvetin haram olduğunu Allah bildirmedi mi? Yolsuzluğun haram olduğunu bildirmedi mi? Efendim zinanın yasak olduğunu Rabbim beyan etmedi mi? Sarhoş edici maddeler, içki, kumar? E şimdi bak Samsun'u mu dediler, ne dediler? Dün dediler bana ama bilmiyorum doğrudur şeydir. 170 kişi belki de öldü mü ne dediler? Bu zamana kadar yani bonzaiden. Böyle bir uyuşturucu belası, Samsung gibi yerde, peynir ekmek gibi nasıl alınıyor satılıyor, nasıl bulunuyor? Bunun görevlisi yetkilisi nerede? Bu emniyetin bu polislerin işi ne? Anca beni tutuyorlar, beni hapse atıyorlar. <gülüyor> beni hapse götürüyor polis. Dedim ona ki bütün millet birbirini kesiyor dedim ya. Öz namus kalmamış, tecavüz ediyorlar, saldırıyorlar, kesiyorlar, doğuruyorlar, kaça bölüyorlar, konteynere atıyorlar. Bonzai, bonzai bir uyuşturucu. Dedim siz benle ne uğraşıyorsunuz? Diyor bana ki devletin polisi herkese yetecek kadar var. Hani var? Soruyorum şimdi, hani var. Madem vardı, niye Samsun'da bonzai var? Niye uyuşturucu var Samsun'da? Olmamalı. Bir tane bile olmamalı. O emniyet, o polis sabaha kadar uyuyamaz. Onu bulmadan. O bir tane garibanın çocuğu. Arıyoruz diyoruz. Ha burada çocuk yığılmış. Efendim. Kaldırımda yatmış. Ölmüş mü nedir? Bayılmış ölüyor. Komaya girmiş. Tamam neyse tam öldüyse haber verin kaldırırız diyor. <gülüyor> Yarım canlı getirmeyin diyenin hikayesine dön. Benim Facebook'ta seyredin onu. Var mı o? dedim ha onu seyredin yarım canlı getirmeyin gidi öldürene kadar canım çıktı dedi biliyor musun ha, onu seyredin öyle hikayeye döndü bu iş ölürse diyor haber edin kaldırırız yahu bu ölene kadar bu bonzayları içene kadar neredesin ya telefonları dinliyorsun kimi beni dinliyor benim hanımı dinliyorsun Ula benim hanımdan ne çıkar terörist çıkmaz ne beni dinliyorsun telefonu ya gitsene herif orada bonsai satıyor uyuşturucu satıyor Silah satıyor, teröristlik yapıyor, yolları kesmişler, millete kimlik soruyor eşbiya, PKK. Ya bunlara sorsanız, ha. bir şey yok. Ancak gelecek bizi bulacak. Hey gidi insan, ben sana yolu gösterdim Allah buyuruyor. Uyuşturucun haram olduğunu bilmeyen mi var? Madem akıl alıyor, madem aklını kaybettiriyor, sağlığına zarar veriyor, haram. Bunu müftülüğe sorma lüzum yok biz ona yolu gösterdik. Şimdi ne olacak? İmma şakiran. Ne konuşuyorsunuz ya? Siz konuşun ben dinleyeyim. Hep sessiz olun. Kendi konuştuğumu duyamıyorum. İmma şakiran. Ya şükredecek. Yani imana gelecek. İslam'ı yaşayacak. Namazlarını kılacak. Orucunu tutacak. Şimdi oruç geldi. Ramazan şerif geldi Bakalım sağ mıyız Allah iman selametiyle kavuşmayı nasip eylese Amin Bu Ramazan şeriften evvel hemen tevbe etmek lazım Eski günahları alışkanlıkları olan Hırsızlık yapan varsa Efendim Patrondan çalan Kasadan çalan Zina yapan iftira yapan Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem kim Ramazanda sarhoş edici bir madde içerse, femenşeri fehi müskiran. Kim Ramazanda aklı baştan alacak, sarhoş edici oruçta değil, oruç tutsa bile gece içse gece içse Kim sarhoş edici bir madde içerse, evseri fehi. Bir çalma hırsızlık işi günahı yaparsa, evzena fihi Ramazanda zina yaparsa, ev gazef fehi müminen. Bir Müslümana yapmadığı bir suçu iftira takarsa, ahmetallahu ve bir senelik bütün sevaplarını Allah sildirecektir. Geçen sene Ramazan'la bu sene Ramazan arası namazı, orucu, cuması, bayramı, gittiyse umresi, hacci bütün sevaplarını bir senelik Allah silecektir. Ve bir daha sene Ramazan'a çıkmadan bir daha Ramazan'da tevbesini tazelemeden, o sene içinde de ölürse cehenneme girmesi hak olacaktır. Şimdi, Ramazan-ı Şerif geliyor, siz şimdi freni patlamış araba gibi siz de bende gidiyoruz. Üç gün kalmış şurada, bu zina alışkanlığı acayip bir şeydir, insan duramaz. Bu iftira işi bir, acayip bir bela, sarhoş edici madde alışkanlık yapar, ee, hırsızlık acayip bir alışkanlık, adam zengin olsa da hırsız olabilir bazı adam zengin çalıyor huyu yani huy edinmiş onu. dolayısıyla şimdi bu huylar nasıl bırakılacak bu fren nasıl yapılacak ki Ramazan içine girmesin araba sınırı aşmadan e şimdi de haram şimdi de haram ama ramazanda kat kat haram bir senelik amelin siliniyor ya bu ne olacak bunu göze almayalım e bir daha ramazana kadar ölürse diyor bir daha ramazana kadar kim çıkar ya o arada ölürse diyor, ateş ona layıktır diyor. O en çok ateşi hak etmiştir diyor. Onun için çok hadişler var okuyacağız. Her akşam dinleyin Lale bilden inşallah okuyacağız. Şimdi biz ona yolu gösterdik. Ya şükredecek, şükür ne demek? İslam'ı yaşamak demek. Ya Rabbi şükür demek dilin şükrüdür. Ya Rabbi şükür desen namazı kazaya bıraksan şükür etmedin. Çünkü Mevla senden ne istedi, akşam namazı ezan oldu, vakit girdi, güneş battı, üç rekat farz, bu bunun şükrüdür. Sen bu namazı kılmadın, istediğin kadar Yarabbi şükür desen, şükrünü ödemiş olmadın. Ya şükredecek? Ne demek? İslam'ı yaşayacak. Ne kadar İslam'ı az yaşasa, şükrü o kadar az olur. İslam'ı tam yaşayan, tam şakir olur. Allah'a şükretmiş olur. Çünkü eksik. Oruç farz, tutmasa şükrü az olur. Haç'a gitmesi farz. Gitmiyor, beş sene olmuş, on sene olmuş, nisaba malik olmuş, yol emniyeti var, efendim, sağlığı, sıhati var, adam hacca gitmiyor. E nasıl olur bu ya? Mevla buyuruyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, bir adama haç farz oldu, farzını yapmadan öldü. İsterse Yahudi ölsün, isterse Hristiyan ölsün, fark etmez. Felyemut, inşa-i Yahudi'ye mi inşa Nasıl olacak? 20 sene 30 sene zenginliği devam edip hacca gitmeyenler biliyorum ben. Yakınımla da var. Sonra nasip oldu gittiler. Ya ölseydiler ister Yahudi ölsün ister Hristiyan ölsün diyor. Yani bize lazım değil öyle Müslüman diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E ne duruyorsun hacca gitmiyorsun? E, kura çekiliyor işte çıkmıyor. Bir şey o da bir bahane oldu şimdi. Evveldir. Zekat öyle. Bunları ne kadar eksik etsen şükrün eksik oldu. Ben sana yolu gösterdim. Ey kulum böyle sağdan cennete giriyor, böyle soldan cehenneme gidiyor, sen geldin yolun ağzına sağa mı gideyim sola mı gideyim bir baktın sağ tarafa zorluk var namaz, abdest, gusül, taharet, istinca, istimra gece kalk, sabah namazı erken, şimdi dörtte dört buçukta. uykunun ortası her gün bitmiyor Birisi vardı Ramazan'ı tutar namaz kılmaz. Öyle çok var. Birisi derken çok var öyle. Yani neyse Ramazan'ı tutması da bir iman alametidir ama dedim ona ki yahu Ramazan'ı tutuyorsun namaz niye kılmıyorsun? Yahu dedi Ramazan'ın sonu var bu namaz hiç bitmiyor dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya Çünkü Ramazan diyor bitiyor. Bu namaz hiç bitmiyor. Her sabah namaz var ya. Ya ey kulum seni çatal ağzına getirdiğim zaman sana yolunu gösterdim ben, peygamberler, hocalar, vaciler gönderdim ben. Burada namaz zor geliyor, abdest zor geliyor. Ya abdest almadan namaz kılınsa yatağın kenarında hemen kılacak, uykusu bozulmadan yatacak. Fakat suyu vurdum mu suratına adamın bütün istihamkar morali bozuluyor. Ondan sonra uyuyamıyorum diyor, uykum kaçtı diyor. E, yedi de de işe gideceğim. Şimdi dörtte kalktık, uykunun içine ettik. Yattık, kalktık. Bir daha nasıl uyuyacağım diyor. Beşte uyuyamıyorum ki. Dön o yana, dön bu yana. Hadi bakalım, iş saati geldi. Ya imtihanı görüyor musun şimdi? Bu sabah namazı da şimdi. Sabah namazı yedideyken iyiydi. Sabah namazı yedideyken biraz daha. Kimi de diyor, dokuzda kırsam olmaz mı? Allah'ım ya. Ya Mevla seni bu saatte istiyor. Sen nasıl dersin Allah'a ki? Ben bu saatte gelemiyorum, şu saatte geleceğim ya. Allah Allah. Sen kulsun kul. Adisin ki. Kölesin. O zaman sen patrona de ki çalışıyorsun ya bir yerde. Ona de ki işe 11'de başlasak olur mu? Niye? Namaz falan kılıyorum. Yiyorum içiyorum ancak gelebiliyorum. Ona diyemem. Ona diyemiyorsun da Allah'ın kulusun kölesisin. Allah'a nasıl diyorsun ki ben senin dediğin saatte kılamam gelemem. Bu ne ayıp bir şey ya. İnsandan kaba bir yaratık yok. Ayı daha kibardır yani ama ayı çok kibar Allah böyle yapmaz ayı ya kurt da yapmaz affedersin domuz da yapmaz hiçbir canlı insandan canavar olamaz yani insan kadar vefasız terbiyesiz bir şey yok onlara peygamber gelmedi kitap gelmedi vaiz gelmedi bak sürüm sürüm sürünüyorlar dört ayak üzerine geçiyorlar Allah seni iki ayak üzerinde kafanı havaya dikti bak senin başını yere indirmiyor allah Teala ancak benim huzurumda ineceksin diyor ben seni sürüngen yapabilirdim, kırk ayak yapabilirdim, solucan yapabilirdim. Seni insan yaptım. Ah seni takvim üzere yarattım. Eşref-i mahluksun sen. Bütün alemleri sana hizmetçi yaptım. Göpler, yerler, felekler, melekler sana çalışıyor. Bulutlar, rüzgarlar, güneş, ay sana çalışıyor. Her şey dönüyor dolaşıyor, senin kapına kadar Allah ekmeğini gönderiyor. Bu alemler geveran etmese bu felekler, bu nizam cereyan etmese, sen nereden ekmek olacaksın? Yerden ot mu biter? Ot mu biter? Buğday mı biter? Arpa mı biter? Mısır ekmeği mi biter? Mısır mı biter? Bak her şey senin kapına kadar çalışıyor, getiriyor. Ben bu kadar şeyi sana musakhar ettim. Ve Göklerde ne varsa, yerlerde ne varsa, dibindeki sulara kadar, sıcak su hamamlarına kadar yerin dibindeki madenlere kadar öyle ya bakır da bize yarıyor, gümüş de bize yarıyor kömür de bize yarıyor hep maden altı hepsini sizin emrinize verdim Allah buyuruyor e sen ne yaptın? ahirette 50 bin sene mahşerde sorgu 50 bin sene ya 50 bin senelik benim ne hesabım olabilir Hoca Efendi? var işte 50 bin sene Günde 24.000 nefes alıyorsun. Günde 24.000 nefes alıyorsun, nefes veriyorsun. Verdiğini ayrı sayarsan 48.000 ediyor. Bu nefeslerin biri tıkansa dünyayı verebilirsin, hepsi senin olsa. Nefesi rahat almak için. O zaman zaten günde 48.000 nefesten sorulsan günde. Bu hesabı biter mi arkadaş bunu? O zaman bir namazı kıl dediler sana. Neyine zor geliyor iki rekat sabah farzı? Masakın sünneti kaçırmayın ha sabahın sünneti çok kuvvetlidir hiçbirine benzemez atlar çiğnese sizi terk etmeyin diyor Böyle atlar çiğnese bassa kafanıza sabahın sünnetini terk etmeyin yani o kadar zorda bile olsanız sabah öyle çok kuvvetli o diğerleri de öyle tabi müekkedi var gayri müekkedi var ilmihal yazdık size iman islam ilmihali onda bunların hepsi var hangisi müekked kuvvetli hangisi gayri müekked yani hangisi oturarak kılınabilir hangisi arabada da kılınabilir başla hangisi mutlaka ayakta kılınabilir farzlar mutlaka ayakta hepsini yazdık dolu mesele var biz size yolu gösterdik Allah buyuruyor sen şimdi yol arama yol burada İman İslam ilmalini alsan benim bu son yazdığım 700-800 sayfadır 1675 mesele var 1675 madde var bazı maddeler yarım sayfa, bazı maddeler on sayfa. On sayfa bir madde var. Bin altı yüz yetmiş beş tane madde. Bunun hepsi kimi alakadar ediyor? Beni mi alakadar ediyor sadece? Yazanı mı alakadar diyor? Bu abdest kiminle alakalı? Su kiminle alakalı? Buldum bir su. Bununla abdest alabilir miyim, alamaz mıyım? Bu su temiz mi, pis mi? Orada dünya kadar mesele var. Şimdi su bol, şudur budur. Kalıyorsun bir yerde, bir yolda. Sıkıntıya düştün, su bulamadın. Orada var bir su kokmuş bu ne? Bununla abdest olur mu olmaz mı? Ta kuyusundan, suyundan, efendim, meyve suyundan, her türlü teferruatından başlıyor imandan. 120-130 sayfa iman. Ben ehli sünnet bir Müslüman olmak istiyorum. İstiyor musunuz? İstiyor Size asgari, detaylı çok itikat meseleleri, ilmi kelamın derinliklerinden mükellef değilsiniz yani. Ama şu iman-İslam halinin ilk bölümündekileri okuyup Ya 120-130 sayfa Birkaç günde okursunuz Ramazana girmeden Okusanız Okuduktan sonra da Ya Rabbi ben burada yazılanlara göre inandım Hatta demeniz en üzüm yok Beyninizde bu fikir olsa Siz tam ehli sünnet müslümansınız Ama orada sırat köprüsünün Hak olduğunu söylüyor İlahiyatçılar diyor ki sırat mırat yok Orada mizan teraziyi söylüyor. Bunlar diyor mizan yok. Orada miracı söylüyor. He? Bayraktar bayraklı var ya mesela. Miraç gecesi yok. Şu yok, bu yok. Diyorum ona ki Sidretül Münteha diye bir yer geçiyor Kur'an'da. Resulullah Efendimiz oraya gitti. O Sidretül Münteha neresi diyorum. Maçkan'ın köyü mü diyorum. Öyle ya. Sizin yayları mı söylüyor Sidretül Münteha'ya mı çıktı Efendimiz? Neresi bu Sidretül da? Buraya çıktı diyor daha cennetül meva yanında cennet de orası diyor, cennete de girdiğini söylüyor Adam'a diyor ki, cennet şu anda var mı yok mu? Size soruyorum, cennet şu anda yaratılmış mı, sonra mı yaratılacak? <gülüyor> He? Cennet şu anda yaratılmış. Efendimü Salihullah, Miraç gecesi girdi mi? Girdi. Cennet diyor meva cennetidi, onun yanında diyor. Orada Sidre'ye ulaştı diyor Rabbinin ayetlerini gördü diyor Necim Suresi لَقَدْرَٰهَ مِنَٰىٰتِ رَبِّ kubra E bu ayete göre cennet yaratılmış Sidretü'l-münteha'ya da Resulullah varmış Cennete de varmış diyor Bunlar diyor ki cennet daha yaratılmamış E bu işte Bayraktarlar Dolu yani yaşayan nuriler dolu saymaktan bitmez Sizin okuyan da öyledir o da aynı görüştedir. Ben de hatırlıyorum da tam da bilmeden kesin konuşmuyorum o arkadaşlar tabi. O da diyor cennet şu anda yok. Ya cennet üiddet, Kur'an'da diyor ki hazırlandı. Hazırlanacak değil mazi sırası hazırlandı. Lilmuttaki'in takva sahipleri için bekliyor. Şimdi cennet kimi bekliyor? Onu da söyleyeyim size. İnnel cinân cennetler yaşta neyle vâd neferin dört kişiye aşıktır diyor. Dört kısım insanı bekliyor. Şimdi senin benim adımı vermeyecek tabii. Saimi Ramazan. Ramazan orucu tutanlar. Şimdi şu Ramazanı bir güzel tutalım inşallah. Sohbetlerle geçirelim. İftardan evvel hemen sohbete oturalım inşallah. Her tarafa yayalım. Lalegül'den sohbet var. Dinletelim inşallah. Ondan sonra o orucu günahsız, haramsız bir şekilde kalkanı deldirmeden. Gıybetsiz, yalansız, iftirasız. Ya bari iftara kadar sabretme ama iftara kadar. Duramıyor konuşmadan ya. Allah Allah. İlla kıymet edecek. Ya sus. İftara kadar sabret. Sanki iftardan sonra da helal değil ama orucu deldirme ya. Oruç tutanlara cennet aşık. Ne demek? Ne zaman ölecekler diye bekliyor. Hele ki oruçlu ölürse. Oruçlu öldü. Benim babaannem oruçlu öldü Kadir günü. Rahmetullahi ya. İftara etmeden öldü. Hem de oruca niyetli. Bak oruçlu öldü. İftarı nerede yapacak? Cennette yapacak diye. Tabii, hadis-i Oruçlu ölmek çok mübarek bir şey ama sakın intihar etmeyin tabii. <gülüyor> <gülüyor> Ve talil Kur'an. Kur'an okuyanlar. Bak kastedek okuyanlar deseydi hepsi girmişti. Roman okuyanlar, Kur'an okuyanlar. Ramazan Kur'an ayıdır. Müçtehitler bile fetva vermeyi bırakırdı. Hadis derslerini bırakır. Ramazan Kur'an ayıdır derdiler. Bütün işleri bırakırdılar Namaz, teravih, Kur'an. Tabii. Ve <gülüyor> hafız'ı <gülüyor> lisan. <gülüyor> Dillerini koruyanlar. Yani şu dil var ya, adamı cehennemin dibine götürecek ya. Yalan, gıybet, dedikodu, iftira hepsi bundan. Bunu korusa, az konuşsa, haram konuşmasa, yalan konuşmasa cennet onlara açık. Ve mut'aimil cîrân, komşularını yedirenler. Ramazan, hatta ne diyor büyüklerden imam zühri olacak. Ramazan bir Kur'an ayıdır bir de it'am, yedirme ayıdır. İftar ver, sahur ver, millete yedir. Fakir bu karaya bir şeyler götür, pide götür. Bir pide ne demek ya adama? Öyle fakir var ya. Onlara verenler. Yiyenler deseydi hepimiz girmiştik. Yedirenler diyor. Cennet dört kısım insana aşık. Şimdi bunun tersi ne? Bunun tersi Ramazan tutmayanlara, Kur'an okumayanlara, dillerini haramdan korumayanlara Konu komşu, fakir fukara arayıp sorup yedirmeyen, doyurmayanlara da ne aşık oluyor? Cehenneme aşık. Ne zaman geberecek de bana gelecek diyor. Böyle beklediği adamlar var cehenneme. Böyle bekliyor. Şimdi niye cennetine aşık olduğu adamlardan olmayalım ya? Niye olmayalım? İşte fırsat elimizde. Dördü de Ramazan'da olabilir. Kur'an okuması, hatim, mukabele. On sonra fakir fukara arayıp sorma fitre veriyoruz. Fitre var, zekat var, Ramazan. En fakirimiz bile fitre veriyoruz. E bir fitre vermekle bile bu olur ya. Bir, bir günlük yemek parası fitre. O 10.000 11.550 lira oldu. 11 lira 50 kuruş. Bu seneki fiyatı olmuş. Ondan sonra bu kadarla bile fakiri yedirmiş olsun ya. Mevla bu kadar kolay etti. İlla 40 çeşit yemek yedirmek şartı yok ki. Yediren ne diyor. Onun için biz size yolu gösterdik. Ya kulum şükreden olacak ve imma kefura ya da büyük kafir olacak diyor. Şimdi Allah'ın buyurduğu üzere insanlar kaça ayrıldı? İkiye ayrıldı. Ya şakir, şükredenler yani İslam'ı yaşayanlar ya da kafir, kefur büyük kafir. Yani azılı kafir. Allah'a inanmaz, Kur'an'ı kabul etmez, şerahat kabul etmez, sünnet kabul etmez. Ehli sünneti reddeder. Böyle insanlar var. Allah'ım bizi şakirlerden eyle yahu. اِنَّا اَتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ Şimdi eğer inkar ederseniz ben Kur'an falan bağlı değilim hayatımı zincire vuramam kendimi bir yerlere bağlayamam o hoca ne demiş helalmış harammış kısıtlamaya giremem ben özgür bir adamım özgürlük var memlekette hürriyet var istiklal var böyle bir lafları vardı eskiden tutturmuşlardı hürriyet var istiklal var kıçını açacak başını açacak hürriyet var diyor ben de diyordum Ezra Aleyhisselam da boynuna sıktığı zaman dersin ki ne beni alıyorsun nereye gidiyorsun ya niye hürriyet var istiklal var gelmiyorum diyebiliyor musun gelmiyorum diyemiyorsun o zaman şimdi de inanmıyorum dememen lazım çünkü sen senin elinde olsan ben sana hak veririm kardeşim ben de seni sıkıştırmak istemem kendimi de sıkıştırmak istemem manyak değilim ya benim de canım çıktı ya yani. Bu ibadetler kolay değil bu namaz, abdest. O sonra helal, haram. Bizim de canımız çıktı. Bu işler yani nefse karşı oluyor. Nefse rağmen oluyor. Harple gidiyoruz ya. Çocukluğumuzdan beri biz de harp içindeyiz. Kolay bir şey ettik. Bugünlere geldik. Ama şimdi aklım başımda bir adam olarak mukayese yapıyorum. Ya yaratılırken bana sormadılar. Geliyor musun, gelmiyor musun demediler. Yaratılmak istiyor musun, istemiyorsun. Ben bu durumu bilseydim. Bana deselerdi ki cennete girmek de var, yapamazsan cehenneme girmek de var. Göklere yerlere emaneti arz etti Allah. Kökler yerler dediler, sonunda ne var? İyi yaparsan cennet var, beceremezsen cehennem var. E cennet iyiymiş ama dediler, cehennemde tehlikesi var. Madem bize teklif sunuyorsun, biz bunu kabul etmiyoruz dediler. Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Allah bana da teklif getirseydi, ben bu şartları görseydim, şimdi cehenneme girme tehlikesiyle karşı karşıyayım ben. Cennetliyim garanti değil ki benim ve ben bu tehlikeye girmezdim hani yok olmayı yokluk aleminde kalmayı yaratılmamayı tercih edebilirdim. Alimlerden velilerden bunu diyen çok var. Leykeni kuntuk kebşen ve Keşke beni bir koç olsaydım kesselerdi yeselerdi diyor. Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ebubekir Efendimiz, keşke bir Müslümanın göğsündeki tüy olsaydım. Leykeni gün <gülüyor> Keşke koparılan ağaç olsaydım. Yani hadis-i şeriflere kadar bu iş gidiyor. Keşke beni yaratmasaydı Rabbim. Çünkü neden tehlikeli bir imtandaız? Ya ebedi cehennem var veya sınırlı muhakkak ceza çekmek. O da zor. 7 bin seneye kadar Müslüman olup da cehennemde yanacak adam var. 7 bin seneye kadar. 7 binden sonra Müslüman kalmayacak cehennemde. 7 bin seneye kadar nasıl dayanılacak? Daha şurada 70 seneyi doldurmadık çoğumuz. Bıktık yani dünyadan. Bunu yandığını düşün 70 senedir. 7000 seneye kadar cehennemde kalacak Müslüman var günahı çok demek ama sonunda Müslüman öldüğü için çıkacak cennete gidecek ama bu dayanılacak bir şey değil onun içindir ki bizler bu imtihanı kazanmak zorundayız bizi yaratırken sormadılar biz bu dünyaya geldik akıl verdiler yine ben bir şey olsa deli olmayı tercih ederdim mesul olmazdım yaratılacaksam illa deli olmayı tercih ederdim çünkü deliye bir mesuliyet yok e ondan sonra çocuk ölmeyi tercih ederdim elimizde değil ki bunlar şimdi biz bu hale geldik bize akıl fikir verildi buluğa erdik hak hidayet bize gösterildi şimdi biz mutlaka cennete girmek zorundayız buna mecbur hissedelim kendimizi acabalara işi bırakmayalım biraz cehenneme girerim yanarım çıkarım böyle şeyler hesaba katmayalım İmanı olan Müslüman insan cehenneme girerim çıkarım gibi hafife alamaz. Bu ciddi bir konu yani yanmaktan bahsediyoruz. Senin o zaman ahirette imanın kuvvetli değil. Sen ahirette belki de diriltirken beni atlarlar zannediyorsun herhalde. He? Hani o kadar insanı toprak olmuş çürümüş gitmiş kabirlere bir gidiyoruz bakıyoruz kemiği bile kalmamış ya. Bunların hepsi dirilecek. E zaten bu işte iman. İslam ilmihali'nin iman bahsediyorum sana. Ahirete inanmak, cennet cehennemin şu anda mevcut olduğuna inanmak. Şu itikadı insan kabul etse, sadece bunu kabul etse, hiçbir ameli olmasa bile, namaz orucu olmasa bile, inandığından dolayı Müslümandır. Ve Müslüman olarak ölmeyi başarırsa, günah kadar yansa bile, şefaat erişmese bile, tevbe nasip olmasa bile, yine Müslüman olarak öldüğü için... Sonunda ebedi cennete çıkacak ya. Ama bunları bilmek lazım. Şu anda sen Müslümansın, evet. Hangi mezheptensin? Sünni, yani eli sünnet demek. Eli sünnet mezhebin derim. Evli sünnetin farkı ne öbürlerinde? Sen nelere inanıyorsun, nasıl inanıyorsun? Ama sen boş kapı olursan, hocanın biri çıkıp, sap, seni saptırma kalkarsa, sen de hemen, bu da ilahiyattan profesör dersin, helak olur gidersin. Bak adam cenneti şu anda yok diyor. E bu bazıları diyor cesetler dirilmeyecek ilahiyatçılardan Yaşar nuru falan da bu cennetle cennet de dünyada diyor cehennem ve dünyada ne demek cesetler dirilmeyecek e cesetler dirilmeyecekse zaten <gülüyor> <gülüyor> amen tünün esası gitti ölümden sonra dirilmek haktır ruhlar zaten ölmüyor ki dirilmek ne demek zaten bedenin dirilmesi demek ruh zaten ölmüyor e o zaman dirilmek diye bir şey kalmıyor onun için zor zamandayız Hırsız çoğaldı eşkıya çoğaldı Malını soyana benzemez Arabanı soyana benzemez Çantanı çalana benzemez Bunlar din hırsızlarıdır Bu kötü hocalar Bunlar imanını çalarlar adamın ya Milleti perişan ettiler Haktan ayrılmamak için Mücadele vereceğiz Cemaattan ayrılmayalım Sohbetleri bırakmayalım Mutlaka dinleyelim Bak gençler IŞİD'ci oluyor IŞİD'e gitmişler Oralardan bile var duyuyorum. Allah ıslah eylesin. Allah ida ede. Halbuki Resulullah haber verdi. Kaç yüz sene evvel yazılan kitap bunların çıkacağını nereden biliyor? Kaç yüz sene evvel saçlarının uzun olacağına kadar. Künye kullanacak, isimlerini kullanmayacaklar. Devlet ilan edecekler. Hakkı söyleyecek, yani ayet-hadis okuyacaklar. Onun ehlinden olmayacaklar. Efendim, Şam'da çıkacaklar, Şam'ı karıştıracaklar. Efendim bütün ırağı kaplayacaklar hepsini hadisleri söylüyor e sen şimdi bu hadisleri dinlemezsen gider onlara uyarsın e bunlar Allah muhafaza etsin el-havariş, harici mezhebi kilab nar cehennem köpekleri Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ben onların dönemine yetişsem at kavmini peygamberler savaştığı gibi ben at kavmini İrem kavmini Kafirleri katleder gibi onları katledeceğin. Yemin ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için alimler diyorlar ki müşriklerden önce bunları bitirmek lazım. Çünkü bunlar hiçbir namus bir şey kabul etmiyorlar. Bütün Müslümanları kafir sayıyorlar. Bütün camileri, türbeleri yıkıyorlar. Ve Müslümanım diyenlerin karısını kızını cariye diye alıyorlar. Böyle namussuzlar. Herkese kafir diyorlar. Bütün Müslümanlar adam Kabe'yi yıkacağım diyor gitsem diyor. Nasıl Müslüman oluyor Kabe'yi yıkacağım diyen adam? Bunlar bu kafa. Hep bu işler cihaletten doluyor. Bilmeden. Hadis dinlemezsen ne olur ya? Hadis dinlemezsen ne olur? Milletin çoluğu çocuğu kapıldı gidiyor. Müslümanım zannediyor. Cihada gidiyorum zannediyor. Halbuki cehenneme gidiyor. Allah'ım kurtar bu milletin çoluğun çocuğunu ya Rabbim. Gidenleri de döndür ya Rabbim. Amin. Anlat onlara. Analarına babalarına geri adeyle eyle ya Rabbim. Allah'ım bu milletin çoluğun çocuğunu eli sünnetten ayırma. Ya Rabben Amin. Ay. Amin. Ama ilimsiz böyle. Okuyun diyoruz okumuyorsunuz. Dinleyin diyoruz dinlemiyorsunuz. Ben ne yapacağım? On sonra göre benim çocuğum işte kaçtı. E ben ne yapayım? Ben önce dua ederim, davet ederim kardeş. Ya şükredeceksiniz, ya küfredeceksiniz. Eğer nankörlük ederseniz, dinimi inkar ederseniz, benim gönderdiğim hidayet yoluna uymazsanız, biz o kafirlere hazırladık. Selasile, zincirler ve âlemi bu ve şairan kızdırılmış ateş ama cehennemi sak bu kadarla geçiyor. Zincirler bu burasına boyunlarına bu ellerine zincirler, ayaklarına zincirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cehennemde bir kafirin ayağına koyulacak, takılacak zincirin bir halkası nasıl olacak? ''Bütün dünyadaki demir madenleri toplansa, o zincirin bir halkası etmez.'' diyor. Bu adam bunu nasıl taşıyacak? ''İnne sel kafir mislü cebeli hud.'' ''Bir kafirin azu dişi Uhud dağı kadar büyütülecek.'' diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü neden? Azabı çeksin, çok olsun. Şimdi mesela benim vücudumun yanmasıyla bu cami kadar adam yansa bir midir, acısı fazla olur. Yani devam etsin diye. ''Mâ beynemen ki beyl kafir.'' mesiretü felâseti eyyâmi lil râkibül müsru' bir kafirin iki omuzunun arası cehennemde o kadar uzatılacak, büyütülecek en hızlı koşan vasıtayla atlı giden üç günlük mesafede iki omuzun arasını alır diyor böyle olacak, ona göre de zincir ona göre de halka, anladın mı? biz kafirlere zincirler hazırladık, şimdi İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor, imanlı ölen Müslümanlara ne kadar Günahkar olsalar da ne kadar azapta olsalar da bu zincir takılmayacak diyor. Çünkü ayette kafirler dedi ya. Yani Müslümanlardan cehenneme girenler var ama onları yüzüstü sürdürtmeyecekler. İmanın hürmetine sürünmesen diyecekler. Zincire takmayacaklar. Boğazına bukağı takmayacaklar. Yine Müslüman olmanın çok şerefi var. Cehennemde bile şerefi itibarı var. Ama ne lüzum var cehenneme girmeye? Direkt cehennete gidelim inşallah. Evet. Söz vereceğiz inşallah. Yola geleceğiz. İman il, ilmi haline göre imanımızı bir tahsiye edeceğiz. Doğru inanmazsan ne Ramazan fayda eder ne teravih. kim sabaha kadar. İtikadın bozuk. Miracı inkar ediyor. Efendim, sıratı inkar ediyor. Mizanı inkar ediyor. Bu adamın teravisi ne olacak? Ehli sünnet dediği değil ki bu adam. Önce imanı tahsiye edeceğiz. Sonra İslam ilmi hali tarafı abdesttir, namazdır. E, bu nasıl da biliyoruz. Anandan görmekle olmaz kardeş. Mutlaka bir oku. Ondan sonra da yolu gör O yola gir Amma velakin İnnel ebrara Şimdi kafirlere zincirler mukavlar Ebedi azaplar Ama dostlarım iyi kullar Ber Ebrar berince midir Ber iyi kul demek Ber ne demek diyor Zerreye eziyet etmeyen Karınca bile ezmemek lazım ya. Karınca bile, hanıma bağırma, çalığı çocuğu dövme, hanımla, kardeşinden, vesaire, komşundan kavga etme, iyi adam ol be mübarek. Efendi Hazreti öyle derdi, uslu olalım, uslu, terbiyeli adam ol ya mübarek adam. Bak önümüzde ahiret var, ölüm var, nasıl gideceğimiz belli değil. Ne lüzum var kul hakları alıyorsun ondan bundan. İyi kullar, yeşrabune min kesin öyle bir kaseden cennette içecekler ki kane miza kafura o suyun içine kafur katılmış kafur dünyada da var mı dünyanın işte kendi işleri kendine göre o nasıldır cennetin kafuru o mis çok hoş kokulu suda koku var çok hoş kokular var içinde karışımları aynen öyle bir gözelerden pınarlardan içecekler ya şabuvi Allah'ın kulları ondan içecekler yufet cirouna o gözeleri pınarları Taşkırtacaklar, taşırtacaklar, fışkırtacaklar istedikleri tarafa. Cennette nasıl? Adama ne kadar yer vermişler? 60 dünya kadar. Bir Müslümanın cennette eğer e, düzgün bir Müslümansa yani seviyesi güzelse, takva sahibi, tabi kul kusursuz olmaz, günahsız demiyoruz bak. 60 bu dünya kadar cennet. Bu hadis-i şerifle sabit. En son cehennemden çıkana bile on bu dünya kadar. En azı, ondan aşağısı yok. Dünya kadar. Bu dünyanın dörtte üçü su bize yaramıyor. Yani. Dörtte biri kara. Dörtte birinin dörtte üçü çöl. Kaldı işte dörtte birin dörtte biri. Bu kadar yer. Sana buradan ne düştü? <gülüyor> Çarşambada iki dönüm arazi var. <gülüyor> Oho iki dönüm çok iş. Benim o da yok. Mübarek. Senin yine iki dönümü var. Benim bir yerde iki dönümüm hiç yok. Ha, Şimdi cennet nasıl? 60 dünya kadar bir adama veriliyor, çöl yok, kurak yok, her yer köşk, saray, pınarlar, gözeler nasıl? Şimdi 60 dünya kadar adamın yeri var. E cennette ebedi mübarek, sen bir, ikide bir sıkılıyorsun, yazlığa gidelim, yaylaya çıkalım, köye inelim, şehre gidelim. İşte cennette de gez dolaş, dolu yerim var gidiyor bir yere baktı ki mesela orada ırmak yok. Parmağı ilan diyor şöyle işaret etse sen şimdi ne kadar kazıyorsun, boru döşüyorsun, ne kadar uğraşıyorsun. Böyle çektiği tarafa su gelir diyor. Hatta böyle yapsa yukarı doğru. Ama yere taşmıyor. Böyle boru gibi kudretten, her şey kudretten. Gözeleri pınarları diyor istediği tarafa götürürler. Ve şimdi gidiyoruz yaylaya. Bir su içiyoruz maşallah. Ah diyoruz bizim evde bir ele bir şey bağlayabilsek diyoruz. Nerede bizim eve? Kim getiriyor o dağdaki su? Şey? Değil. Koy bidonlara midonlara. Kokuyor bakıyor ondan sonra. Tazeliği de bozuluyor. Cennet nasıl? Her yere istediğin suyu çek. Yufeccirune <gülüyor> tevcira. Nereden buldular bu cennet? Yufune <gülüyor> binnezri. Adaklarını yerine getirirdiler. Allah söz verdin. Namaz, oruç, had, zekat, adak. Veyahut efendim... Adak ettin, bu işim olursa bir kurban keseceğim. Keseceksin, adak ettin. Allah için keseceksin. Fakir fukaraya dağıtacaksın ha. Adağın etinden yenmez. Fakir de olsan yenmez. Adak kesen, zengin de olsa, fakir de olsa, kestiği adak kurbanıysa yemez. Fakire dağıtacak. Adaklarını yerine getirirler. Sözlerini ifade ederler. Ve gâfûne yevmen. Öyle bir günden korkarlar ki yani mahşere çıkmaktan kâne şarruhu mustatîrâ mahşerin şerri çok uzundur. Yani ne kadar? Demin dedim işte. 50 bin sene ben ne yapacağım? Güneş şu avizenin tavanın boyuna gelmiş. Avizenin ipi sarkmış ya öyle. Öyle gelmiş. Ha lamba takacaklar işte. Güneş tavan boyuna gelmiş. Ya güneş Dördüncü kat semadan, ikinci semaya da iner mevsime göre. Oradan burayı yakıyor. 50-60 derece adam beynini kaynatıyor. O güneş buraya gelirse bunun altında nasıl duracaksın? Bir de elli bin sene. Gölge yok. Gölge var. Ancak Allah'ın gölgesi var. O gölgeye kim girebilir? Kur'an-ı Kerim söylüyor. Hadis-i Şerifler söylüyor. Ve nüthilühüm zillen zalila iman edip ameli salih işleyenler. Yine döndü iman İslamına. İman edip ameli salih nedir? Namaz oruç çağır çeker. Vazifelerini yapanlar koyu gölgelere girdireceğiz. Allah'ın gölgesinden başka gölge olmayan o günde yedi zümreyi Allah gölgelendirecek. Yedi sınıf insan, adaletli devlet reisleri, gençliğinden beri ibadetle yetişen delikanlı, Kalbi mescitlere takılı, ne zaman ezan okunacak, cami açılacak, hemen namaza gitmeyi bekleyen kişi. Allah için birbirini seven, bir araya gelen, Allah yolunda ayrılan kişiler. Onlardan oluruz bu gece inşallah. Allah için geldik bu oraya. Ondan sonra. Böyle sayılıyor. Tenhada Allah'ı hatırlayan, gözlerinden yaş akıtan, kimsenin görmediği yerde riya yapmadan, Allah'ı anan, zikreden, ağlayan kişi bize de Allah ağlamayı nasip eylesin tenhalarda kimsenin görmediği yerlerde evet, itibarlı zengin güzel kadın adamı zinaya davet etmiş o adam hem kadın zengin para verecek hem güzel o adam demiş inniya hafullah ben Allah'tan korkarım demiş kaçmış zinadan bu adam o gölgeye giriyor bak yani herkesin başına ne işler geliyor bunlar boşuna değil ya Hazreti Ömer Efendimiz zamanında Mescitten giderken delikanlı kadın önüne çıktı. Kaç kere yolunu kesti. Her gece zor atlattı. Bir gece aldı efendim evine girdi. O delikanlı da biraz aldandı gitti peşine. Tam içeri girdi. O arada Allah korkusu bir aklına geldi düştü bayıldı. Bayılınca kadın dedi ki bak görüyor musun bizim evde bu bayıldı şimdi benim başıma kalacak. Bir arkadaşıyla aldılar götürüler kendi evinin kapısına koyup kaçtılar. Oradan... Annesi babası kapıdan aldı. Ayılınca diyorlar ne oldu? Anlatmaz anlatmaz bir şey yok. Ya bunu... O arada Hazreti Ömer Efendimiz Radıyallahu Teala O onu cemaatta göremeyince ziyaretine gitti. Cemaate arardı gelmeyenleri. Ziyaretine gitti. Hazreti Ömer'i de görünce Allah'ın korkusundan yani o işte hatırına geldi o da ona bir ayet okudu herhalde. O ayetten beraber hemen vefat etti. Yani adamlar nasıl ayet dinliyordular, hadis dinliyordular Aklına Allah korkusu geldiği zaman bayılıyordular. Zinaya el uzatamıyordular. içkiye el uzatamıyordular. E böylece bir ayet bir hadis dinledikleri zaman ölüyordular. Can veriyordular ya eskiden böyleydi. Fakat şimdi bu haramlar, rüşvetler, faizler her yere bulaştı. Yediğimiz rızıklar şüpheli oldu. Onun için tesirlenmek az oldu. Eskiden mesela böyle bir vaaz. Hoca efendilerin vaazlerinde birkaç cenaze çıkan hocalar olurmuş. Birkaç cenaze çıkan hocalar kitaplar yazıyor. E şimdi ne hoca bayılıyor, ne cemaat ayılıyor. Herkes böyle konuşup konuşup kalkıp gidiyor. Böyle mi olması lazım? Evet. Onlar korkarlar. Önlerinde uzun bir gün var. Şerri belası uzun. Mahşer günün azabından korkarlar. Kâneşşerru ve yut'imûnet ta'am. ala hubbî. Yemeğe muhtaç iken erzak peşindeyken kendisi aç iken yedirirler miskinen ve yetimen ve esira yoksulları yedirirler yetimleri yedirirler esirleri yedirirler esir ya şimdi Suriye'den bu kadar muhacir var onlara bakıyorlar yetkililer Allah razı olsun bakanlardan ben onlardan dua ediyorum bir buçuk milyon iki milyon öbürü gelmiş hepsini geri göndereceğim ya nereye göndereceğim, Esed orada kesiyor onları bomba atıyor kimyasal bomba atıyor adamlara geri göndereceğim denir mi? müslüman böyle konuşur mu? bak esirleri yedirirler diyor bunlar esirden beter çadırlarda perişan haldeler insanlar yetimleri miskinleri yedirirler innemâ nutuhmûkûmûl vecilâh onlar onlara teşekkür etseler deseler ki Allah razı olsun teşekkür eder yok bana dua etme biz sizi Allah için yediriyoruz Dua edersen arkamdan edersen tamam, ben yüzüme bir şey istemiyorum. Biz karşılık istemiyoruz, ve la teşekkür de beklemiyoruz derler. Biz de şimdi nasıl? Adama gider bir yardım eder, yardımdan sonra da onu teşekkür bekler, elini öpmesini bekler falan filan. Ondan sonra adam da teşekkür etmese, bir şey demese, ya ne kaba adam ya! Şu kadar erzak götürdün, bir teşekkür bile etmedi. Etmeyecek, sen Allah için yaptın, sevabını Allah'tan bekle, ne teşekkür bekliyorsun? İnlâne kahabum yar Rabbina, biz Rabbimizden korkuyoruz. Yemem, öyle bir gün var önümüzde. Abu sen, çok suratsız, çirkin yüzlü, kamtarira, şerri uzun, çok şerli 50 bin senelik mahşer. Ondan sonra ya cennet ya cehennem. Zaten 50 bin sene sıkıntıya girersen cennete gideceğim pek belli değil. Yani azaba düştün bu mahşerde? Anla ki cehenneme gidiyorsun. Çünkü rahat etmiyorsun. mevla rahat ettirir yoksa. Mahşerde de rahatlık başlar ölürken rahatlık başlar kabirde rahatlık başlar e sen şimdi hep sıkıntıdan sıkıntıya neden ölüm meleği Azrail aleyhisselam bir adama kötü vaziyette şiddetle geldiği zaman anlasın ki diyor ilerisi daha kötü Kabir daha kötü mahşer daha kötü cehennem daha kötü bir adam ölürken Azrail aleyhisselam gelip de Esselam aleyke ya veliyallah Ey Allah'ın dostu sana selam olsun İnne Allah yukruvuk selam, Allah sana selam söylüyor Esselam yukruvuk selam, Allah'ın adı selam Selam olan Allah sana selam söylüyor Ve yubeşşiruk ebil cennet Seni cennetle müjdeliyor dediği zaman O adam anlasın ki Ölümü rahat, kabir daha rahat Bahşer daha rahat Cennet daha rahat ne olur ölüm meleğini gözlerken, her an gelebilir değil mi şu anda? Ölüm meleğini beklediğimiz şu dakikalarda hepimiz için geçerli, hazır olalım. Hazır olalım ki selam alalım. Selam alalım, azap almayalım. Evet. Allah korkanları korkutmaz işte, korkmayanları korkutur. Bak biz Allah'tan korkalım, mahşerden korkalım, Mevla'da bize müjde. Kim diyor fakir, fukara, yedirirse, yetimlere, miskinlere, esirlere yardım ederse, Allah'tan korkar, mahşerden korkar, haramdan sakınırsa Allah da onları korudu. Şerrale'l-yeum o günün şerrinden kesin söz. Ve le'kavhum yedrateen ve surura. Onların yüzüne güzellik ve nur verdi, kalplerine sevinç ve sürur verdi. Onlar ahirete çıkacaklar. Millet batmış, gitmiş, ebediyen sonsuza kadar adam kaybetmiş. Bir daha kazanma ümidi yok adamın ya. Kafir ölmüş ya. Ama bunlar nasıl? Bunlar yüzüne bakıyorsun dolunay gibi, kalbi sevinçli. Neden? Sonsuz hayat kazandı ya. Daha bir daha ölmek yok, yaşlanmak yok, hastalanmak yok, fakirlik yok. Hiçbir şey yok ki ahirette cennete gidenlere bela yok ya. Ve cezaun bima saberu sabretmelerine mukabil onları mükafatlandırdı cenneten ve harira dinleyin dinle bakalım niçin cenneti mükafat olarak verdi harira ipek ipekler ne ipekler dünyanın ipeği gibi böcek dokuması değil he ipekler böcekten çıkıyor he? orası cennetin ipekleri neden vermiş bunları bi ma sabaru sabretmeleri karşılığında Sabır nedir? Beş vakit namaza devam. Sabır ister. Oruç, sabrın yarısı zaten. Yememek, içmemek. Sabır ister. Zinaya düşmemek. Sabır ister. Gıybet yapmamak. Sabır, kendini sıkacaksın, zorlayacaksın, yapmayacaksın. Onun için El-i'man-u iman İman iki parçadır. Fe fi sabri ve nisfun fi şükri. Yarısı sabırdadır, yarısı şükürdedir. E insan Allah'ın emirlerine sabretmez. Yasaklarından kaçmaya sabretmez. Allah nimetleri gelince şükretmez, kendinden bilir, o da yok, o da yok. Yani din diyor, yok, iman da yok. Sabır. Bak burada oturdunuz, sohbet dinliyorsun. Şeytan sana 40 kere, pisse de gidecek, pisse gidecek. Sanki buradan daha iyi bir iş var dışarıda. Sabır. Ama kiminin başına sigara vurdu tabi, o sigara içecek, duramadı. İki saat geçti mi, zil çalıyor adam, sigaracı. Eee ne yapacaksın? Sabır işte. Camide oturmak sabır ister. Umre sabır ister, tavaf sabır ister, sahih sabır ister, arafat sabır ister. Adam üç saat dönüyor, bırakacağım diyor. Ulan ne var? Tabii icdaha oluyor bazı? Bir saat yarım saatte döndüğün olur. E sabır yok. Sahide zorluk, haç öyle, zekat öyle, ya verdik verdik bitmedi arkadaş. Her sene zekat, her sene zekat, paramız bitti ya. Ne bitti? Param biterse zekat düşer. Kırkta bir veriyorsun. Ama sabır ister. Bütün İslamiyet sabırdan ibarettir. Tahammül. Sabrettikleri için cennetleri verdim. İpekler verdim. Müttekine fi alele raik. Koltuklara yaslanmışlar, kurulmuşlar. Nasıl bir erikenin cemizdi. Erikeni biliyor musun? Ha bu kürsü gibi. Nasıl bir cennette sana taht, taht. Serir. Serir döşek demek. Taht alan şeyden. Öyle bir döşek geliyor. 500 senelik mesafede dolaşılacak kadar büyük. 500 senede dolaşabilirsin. Öyle bir taht veriyorlar adama. Tahtın her yeri ayetlerle, hadislerle sabit. Zebercet, zümrüt, yakut, altun, gümüş, bezenmiş. Her yeri. Dünyada öyle bir tane taht yok. Dünyada öyle bir tane tahta sahip kral gelmemiş daha. Cennetteki normal bir Müslümanın tahtı bu işte. Kurulmuşlar üzerine, hem nasıl biliyor musun? İstediği yere götürüyorum, mesela ona işte emrediyor Gidelim Nereye gidelim? Cennette dereceler var Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin sayısı kadar Altı bin küsür Her bir derece arası beş yüz senelik mesafe Üste mesela Hangi makamdaysan ona göre Üzerinde alimler var, veliler var, sıddıklar var, şehitler var, salihler var, peygamberler var Oralara gidiyorsun Nasıl gidiyorsun? Şoförümüz yok, benzinümüz yok, frenümüz yok. O tahta kuruluyorsun ya, istediğin yere götür. Allah Allah. Vasıtalar, imkanlar, yol tıkanma yok, trafik yokmuş yok. La yaroune fi Güneş görmeyecekler, yani sıcak yok. Ve lazım heriira. Soğuk yüzü görmeyecekler, üşümek yok. Nur, cennetin ışığı, nur. Ne gibi? Hani güneş doğmadan biraz evvel bir aydınlık oluyor ya. Sabah namazı vaktinde ben beyaz ama güneş de olmamış güneş yok ama aydınlık var işte öyle ve <gülüyor> daniyetine zaten gölgeler üzerlerine yakın ve düllilet odulü <gülüyor> ve tezli meyveları onlara boyun eğdirilmiş i̇şte kirazıdır, visletsidir efendimci neyse bütün meyveler dallarda. Hangi daldan istesen öyle çıkayım da dal kırıldı, ayağım kırıldı, kafam kırıldı öyle bir şey yok. Hemen geliyor eline ağzına koparıyorsun. Yediğin zamanda çekirdek yok. Cennetin meyvelerinde çekirdek var mı? Yok. Hadi şerif. Eğer buyuruyor dünyadaki bir meyvenin cennetteki meyveye tam benzediğini söylesem inciri söylerim. Çünkü incirin çekirdek yok. Her tarafını yersin. Onun gibi cennetteki meyvelerde çekirdek yok. Sıkıntı ya? Uğraş onu çıkar onu at. Üzerine bulaşıyor. Hiç sıkıntı yok. Geliyor, dal eğiliyor sana. Dalı eğmek yok. O kendi eğiliyor. Her şey otomatik. Geliyor, alıyorsun. Aldığın gibi yerine yenisi bitiyor. Orada yerisi boşluk yok. <gülüyor> katlar, ve tutafe alemin bir min Gümüşten kaplar ve küpler, sahanlar kânet <gülüyor> kavâriyra billur olmuşlar böyle hepsi şeffaf içi gözüküyor dışı gözüküyor kavâriyra min fiddatin gadderuva gümüşten billurlar billur onları kendilerine göre takdir ediyorlar büyük olsun küçük olsun on kişilik olsun yüz kişilik olsun şimdi nerede aldın kazan kaldı başına ondan sonra fazla misafir geldi yetmedi yeni bir tane daha al ama orada öyle değil istediğin kadar büyüyor küçüğüyor küçülüyor ve ufkuneviye onlara bir kaseden içirilecek. Kâne mizacı hazencebille. Zencefil var ya şimdi satılıyor buralarda da. Zencefil o da Kur'an-ı Kerim'de geçen. Öyle bir kaseden içirilecek onlara. Onun da içine karışımına zencefil katmışlar. Yani onun rayihası, kokusu, faydası işte dünyada da çok faydalıdır. Yemenizi tavsiye ederim. Atarsanız çaya, yeşil çaya Öyle doğrayın, deldeleyin, atın. E, Kur'an'da ismi geçenlerdendir zencefil. Allah'ın izniyle grip olmazsınız. Mikrop da bulaşmaz size bir şey. Çok faydalı bir şey. Aynen fiyatü semmâ selsef. Öyle gözeler. Gözenin adı selsebin. Yani yol sor. Her taraf ona yol. Nereye isterse gider. Sahibi nereye gösterirse işaret ederse oraya gider. Ve yatuf aleyhim gildânun Hizmetçiler etraflarında dolaşacak Ondan sonra O hizmetçileri de ebedi, kendileri de ebedi öl Ölümsüz, hizmetçi de ölümsüz Şimdi evin kadını üzülüyor, neden? Hizmetçinin ayağı kırıldı, ne olacak? İşler bana kaldı diyor <gülüyor> Ama ahirette öyle bir şey yok Hizmetçi de sağlam, sahibi de sağlam O da ebedi, bu da ebedi Hakikaten öyle bir şeydir İnsan en iyi şeyde, sarayda olsa e, Hizmetçilerin iş işleri var İneği sağan. Sen ben, ha ben ağa demiş. İnekleri kim sağa demiş. E bu sefer inekleri kim sağacak? Hizmetçiye bir şey olsa. Alıştığın adam, eve sokulmaz herkes. Hizmetçileri ebedi. Düşünsene dünyanın kralları bile ebedi değil. İdâ râitevüm hasimtevüm lûlû Öyle hizmet ediyorlar ki. Hani böyle boncuğun, incilerin toplandığı bir ipi düşünün. Sen onu böyle koparttığın zaman o inciler nasıl saçılır diyor. O hizmetçilerin ne kadar iyi böyle faaliyetli hizmetli olduklarını görsen onları görsen diyor e, ipinden dağılmış inci taneleri sanırsın öyle neler anlatıyor Kur'an ve idâ râite temver ve mülken kebîrâ ahirette cenneti görsen ahireti görsen oradaki en ednâ bir Müslümanın makamını görsen öyle nimetler öyle büyük mülk dünyada öyle mülk yok dünyada öyle saltanat yok çok büyük bir mülk göreceksin. Bunu kime verecek Allah Teala? Her Müslümanın namazında abdesinde haramdan sakınan her Müslümana 60 bu dünya kadar verecek. Aliyum siyabu sundisin üzerlerinde ipek kumaşlar var. Khudru ve işte bırak, ince ipek var, kalın ipek var. Yeşil ipekler giyecekler. Ve ve gümüşten bileziklerle süslenecekler. Dünyada bilezik kim takıyor? Kadınlar takıyor. Ahirette erkekler takacak. Abdest yerlerine kadar, abdestten buralarına kadar hep elleri bilezik. Cennetin işlerini buraya kıyas etmeyin. Cennette sakal var mı? Yok. Sakal yok. Cennet ehliye hep sakalsız, bıyıksız. Cürdün, ki kehalhül. Cennetin halleri başka. E sakal da imtihan yani dünyada. Değil mi? Kısaltması, bir tutamı, muhafazası, yıkaması, yıkaması, sakal ibadettir. İbadettir. Ahirette ibadet yok. Bileciklerle süslenecek. Allah Teala onlara tertemiz şaraplar, şerbetler, şuruplar, akıl, baştan almayan, parayı cepten almayan, insanı delirtmeyen, baş ağrısı yapmayan şaraplar var. Cennet şarapları. İşte bunlar haktır ve bunlar şu anda mevcuttur. Cennet şu anda yaratılmıştır. Şu anda sahiplerini beklemektedir. Bu saatte ölenler var. Bu gece ölenle, ölecekler olacak. Sabaha cenazeleri çıkacak. Ölene ikin diye kaldırılacak. Bunların kimisi cennete gidecek, kimisi cehenneme gidecek ferikun fil cenneti ve ferikun fil se'ir Samsun'da da var, Giresun'da da var, İstanbul'da da var bir fırka cennetliktir, bir fırka cehennemliktir herkes yolunu belirlesin arkadaşlar herkes yolunu belirlesin Mevla'nın gösterdiği yoldan gidenin vaad haktır, mutlaka o cennete girecek şimdi ben size anlatıyorum bu saatte şu anda Samsun'da Azrail Aleyhisselam'ın gözüktüğü insanlar var ölmek üzere şu anda ve o ezrâ ileyhisselâm ya Allah'ın selamını getirecek ya azabını lanetini getirecek. Öyle ya iyiyse kötüyse ben onu bilmiyorum. İşte benim size anlattığım cennetleri şu anda izleyerek ruhu çıkarken yağdan kıl çeker gibi fark etmeden ölenler var. Çünkü neden? Cenneti gösteriyorlar ona. Gideceği yeri görünce o hevesten ruh çıkıyor. Hiç acı duymuyor. İşte onun için bunları uzak zannetmeyin. Bunları hayal zannetmeyin. Bu gökleri, yerleri yaratan ne yapamaz? Bu dağları, denizleri yaratan ne yapamaz? Bu alemleri, bu felekleri, gezegenleri, dünya kadar sayısız gezegen var dünya kadar. Hepsi gökte. Fezada, boşlukta duruyorlar. Bunların sahibi ne yapamaz? 60 kadar cennet, sayısız sayısızca şey, saman yolunda gezegenler. Hepsini yaratmış. Bunları da yarattı. Yaratan buyuruyor. Ben size ayetlere mana verdim. Onun için biz şu anda cenneti görerek, ruhu kabz olurken hiç acı çekmeden, eziyet duymadan ölen insanlardan olmak için sabredeceğiz. Sabır, sabır, sabır. Haramlara düşmemeye sabredeceğiz, ibadetleri, farzları terk etmemeye sabredeceğiz. Hastalık, musibet, bela gelirse Rabbimizdendir diye razı gelip yine sabredeceğiz. Böylece kazanacağız. İnne haza kane Ey benim cennetlik kullarım. Bu sayılan bütün mükafatlar ne oldu? Size bir karşılık oldu ve kane meşkura. Sizin çalışmanız, gayretiniz Allah indinde kabule şayan oldu. Diyen denilecek. Bize de denilmesi nasibiyle ya Rabbi alaike. Amin. Amin. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Fatıma annemizle evli. Hasan Hüseyin de birkaç yaşındalar. Küçük çocukları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rayhaneleri torunlar. Bir gün oruçluydular. Akşama evde yemek yok. Peygamberin evi sallallahu aleyhi ve sellem. Evde yemek yok, fakirlik var. Ne olacak? Hazreti Ali Efendimiz gitti. Bir un borç aldı borç. Bir ekmek. Yemek yok bu şey. Çeşit bir şey yok. Biz olsak peynir zeytin var. Bu ne ya? Peynir zeytin mi olur ya? Ne olacak? Peynir zeytini adam zaten katık saymıyor ya. Halbuki bu da ekmeğine katık bile lazım diyor fukara göre. Adam yanındaki çeşitleri azımsıyor. Hele şimdi bizim iftar sofraları savurlar değil mi? Oo çeşit çeşit çeşit çeşit. Gözlemeler, bazlamalar, siz de kıra gidiyor. E? fakir fukara aç. Gitti borç aldı. Getirdi unu. Fatma anamız ekmek yaptı. Pişirdiler. İftara bir tane şöyle çörek oturdular başına. E çocukları da yiyecek onlarla. Dört nüfus. Tam iftara yakın kapı çalındı. Ey ehli beyt. Siz Resulullah'ın işte hane halkısınız. E ben miskinim yani. Yoksul biriyim. Allah için bir şey verin. Ne yapacaklar? Aldılar o ekmeğe. Verdiler. İftar yok, savurda da bir şey yok. Ertesi gün oruca niyet. Ya arkadaş yine gitti bir ödünç aldı. Çok borç alırlardı, sonra öderlerdi falan. Ganime olur, savaş olur, bir şey olsa onlardan ödüyorlar. Aldı ekmek, un aldı, getirdi. Fatma anamız pişirdi. Koydular, tam yiyecekler. iftar vaktine yakın. Zaten savurda yememişler, hepten takatsız. Kapı çaldı, efendim... Ya Bey, i beyt, ey eh, ehl-i beyt, efendim, e, yetim, ben yetimim diyor kapıdaki. Ben yetimim yani, babası bir çocuk geldi herhalde, şeyin Allah için bir şey verin. E Kaldılar o ekmeği de ona verdiler. İftar da yok, sahur da yok. Ertesi gün oruca niyet ettiler. Ondan sonra yine borç aldı, bir ekmeklik yaptılar, pişirdiler. İftar saati geldiler, yiyecekken kapı çalındı. Esir. Ben esirim diyorsa i̇şte tutsakmış. 50 beysiniz. Allah için bana bir şey verin. Biz olsak ne yaparız? Esir mesir bilmem arkadaş. Ben senden beterim. Üç gündür yemiyorum. Gel şu çocukların durumuna bak. Adam da şaşırır nereye geldim diye. Fakir makir kaçar. Tamam abi ben bir şey demedim. Kusura bakma der. Ben bir şey sana verecek durumum yok der. Kaçar. O esir diye kalktılar ona verdiler. Üçüncü gece iftar yok, savur yok. Ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber gitti ki Hasan Hüseyin Efendimiz artık yürüyemiyor, kalkamıyor. Üç gün aç ya çocuk. Kalkamıyorlar, yemiyorlar ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir bakayım hallerini sorayım diye gelirken bu ayetler nazil oldu. Kendileri muhtaç iken fakire, miskine, yetime, esire yedirirler. Bir de ne diyorlar? Biz Allah için yediriyoruz. Teşekkür etsin. Yok teşekkür istemeyiz. Sağ ol. İşte adamlar böyle adamlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli beyti böyle insanlar. İşte onların faziletleri, sehavetleri, cömertlikleri, Allah'tan korkuları, fakire fukara acımaları vesaire. Sonunda sayıyor. Mükafat bak bir sayfa sayıyor. E tabii ki o açlığa sabredersen, susuzluğa sabredersen, oruca sabredersen, Kendin muhtaçıken ekmeğini vermeye katlanırsan bunlar kazandırır yani. Kazandırır. Mükafatlar çok ama bize göre mi? Biz o mükafatları hak edebilecek miyiz? Bunlar belli değil. Allah'ın bizi günümüze göre imtihan ediyor. Gücümüze göre imtihan ediyor. Eski imtihanlar kadar da zor değil bizim şimdiki imtihanlarımız. Daha kolay oldu. Ama tabii Suriye çok perişan oldu. Irak öyle oldu. Mısır öyle oldu. İnsanlar hapishanelerde, zindanlarda. Filistinliler açık hava hapishanesi da girmiyor, et girmiyor, bir şey girmiyor, ilaç girmiyor, Mayanmar öyle oldu, Mayanmar'da insanları çiğ çiğ yiyorlar, Müslümanları çiğ çiğ kesip yiyorlar, yani Mayanmar şu an Doğu Türkistan öyle Çin gavurun elinde, Müslümanlar dünyanın üzerinde, Yemen şimdi öyle karıştı, perişan halde kafalarına bomba yağıyor, namazda cemaate gidemiyorlar, cuma kalmadı, bayram kalmadı kardeşim, bak sen Samsun'da burada oturuyorsun, biz öyle İstanbul'da rahat yerde oturuyoruz Bak Ramazan'ı bekliyoruz iftarlığımız var, sahurluğumuz var Herkes şimdiden erişteler Bilmem neler, kesmeler, biçmeler Sofraları şimdiden Düzmelere hazırlanıyoruz Ama Allah bize bu nimetleri Sormayacak mı? Hesaplar sormayacak mı? Bizden hamd istemeyecek mi? Şükür beklemeyecek mi? Biz beş vakit namazı bile Vakti vakte kılmazsak Cemaatle kılmazsak Biz haramlardan sakınmazsak ya evlen işte helal hanımın var ne lüzum var zina yapıyorsun arkadaş ya. Zinaya düşmemek için evlen bir daha evlen. Allah sana evlenmeye müsaade etmiş hanımın hastaysa bir daha evlen. E sen niye zina yapıyorsun arkadaş helal yolu geniş bunun. Bu geniş helal dairesinde nikah dairesinde sen niye harama giderek başına belayı celbediyorsun ya. Efendim içki kumar kötü alışkanlıklar bu uyuşturucular. Yani bu kadar nimet içinde bela mı istiyorsun ya. Dünya ateş olmuş, yanıyor. Sen burada rahat rahat yaşıyorsun. Lütfen, Allah rızası için, uslu kul olalım. Ebrar'dan olalım ki, bu kadar mükafat sayıldı, bak Ebrar, iyi kullar, takva sahipleri, haramlardan sakınanlar. İnşallah, sohbetlere devam, dinlemeye devam, insanları davet, insanları bu yola teşvik, bir kişiyi namaza başlatmak, bir kadının başını kapattırmak, kötü yollardan kurtarmak için gayretli olalım. İnşallah israfa da kaçmayalım, yiyeceğimiz kadar, çok fazla da yemekler, içmekler, lüksler, bunlar da zarar, bunlar da zarar. helalından helal dairesinde kalalım, mubah dairesinde kalalım, İnşallah. fakir bu kararıyla arayalım soralım, Allah'ımızın şu mükafatlarında bu sizin karşılığınız oldu, sizin dünyadaki gayretleriniz kabule şayan oldu buyurduğu kullarına ilhak olalım inşallah. Amin. Ben size dua ediyorum. Evet. Şimdi e, dergide bizim dergimizde bazı dualar yazıyorum. Faziletli ameller yazıyorum. Çok şeyler yazıyorum. Ancak bir tanesini bunların hepsini ilan edemeden millete duyuramadan ay çıkıyor. Çoklarını da kaçırdık böyle. Şimdi bir tanesini özellikle hepinize de ölüm hastalığı bir insan ölüm hastalığına düşse hepimizin yakınında, çevresinde hastalar var biz de hasta olabiliriz hiç ummadığın hastalık adamı öldürebilir gripten ölenler var dolayısıyla bir insan hasta olsa diyor ölüm hastalığında efendim bir zikir var bu hadis-i şerif 87-88. sayfada geçiyor ben size madem yazdım Allah rızası için de bildiriyorum bir kimse bunu okursa Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifin kaynağı da İbn-i Ebit Dünya muhattislerdendir. Ölüm hastalığına yattığında unutmayın. Birbirimize de unutturmayalım inşallah. Hasta olursak hemen adama öyle de dersen şimdi ölecek miyim? ve mü mi bekliyorsun der. Bu millet de çok yanlış anlıyor ya. Ama diyelim ki bak hastanın okuması çok faziletlidir. Şu duayı okusa diyor. Efendim. Sabaha çıktığında akşama çıkamayabilirsin. Akşama vardığında sabaha kalkamayabilirsin. Yattığın zaman, hastalığın, hasta yatağına girdiğin zaman bu duayı bir kere dahi, bir kere, bir, iki dakika sürmez. Bir kere dahi okusan, Cehennemden Allah sana beraat verir. Bu hadis ya. Bir, o hastalığında ölürsen, Allah'ın rızasına ve cennetine gidersin. Çok günahlar işlemiş olsan da hastalandığında bu duayı okumak nasip olursa anla ki tevbeni Allah kabul etmiştir. Ve Allah'a günahsız gidersin. Onun için bu duayı okursun buyuruyor. 87. sayfededir bu. Fakat 88'de okunuş şekli var. La ilahe illallah vehdehu la şerike leh. Leul mülk ve leul hamd yuhyi ve ümit ve vuhayyullâhimûd. Sübhanallah Rabbil ibad ve Rabbil bilad diye devam ediyor. Ama öyle bir güzel dua ki, Ya Rabbi beni bu hastalığımda öldüreceksen, ruhumu alacaksan, günahlarımı affet, adin cennetlerine beni sakin et. Ruhumu hakkında ezelde hayırlı kazalar yazdığın dostlarının ruhlarına ilhak et. Dostlarını cehennemden uzak ettiğin gibi beni de ateşten uzak et. Bu hastalığında öldüreceksen diyor. İnsan her hasta olduğunda mutlaka okumalı. İşte zaten ben onun için hasta olup ölenlere çok şans tanındığını düşünüyorum. Çünkü o hastalık onlara tevbe kapısını açıyor. Allahı hatırlatıyor. Tabi Müslümansa o adam Allah'tan razıdır. Hastaki beni mi buldu demez. Dolayısıyla biraz hasta olup da şu duaları okuyacak kadar bir pay bulup, güzel bir nasuh tevbesi yapıp, kul hakları varsa helallaşmak, bu da büyük nimetti. Ya Rabbi sen bizi huzuruna temiz al Ya Rabbi Alem. Kul haklarından bize helallaşmadan alma Ya Rabbi Ya Rabbi senin haklarını da kulaklarını da ödettir bize Ya Rabbi. Allah'ım bu gece burada olan, uzaktan yakından gelen ve dinleyen bütün kardeşlerimizle bu dualara ilhak eyle ki, Allah'ım bize ölmeden bu zikirleri okumayı nasip eyle Ya Rabbele Amin. Bu çok önemli. Mesela kulüvallah okusa diyor ölüm hastalığında berat alır diye cehennemde. Ama adamın aklına gelmiyor. Ben de diyorum ki bazı arkadaşlar Allah rızası için sadakanız niyetine hastaneleri dolaşın. Onlara hatırlatın. Ağır hastalarda var. Hatırlatın. Demeyin ona bunu okursan cennete gidersin. Öleceğim diye korkar. Peki kulüvallah okursan iyileşirsin de. O iyileşeceğim diye okur. Adamı öleceksin denir mi ya Adamı da dinden çıkarırsın sen. Şimdi bu duayı götür, okusun. Ama ölüm hastalığı falan deme. De ki adama, bunu okursan de iyileşeceksin. Şifa bulacaksın. Anladın? Öylece tavsiye edelim. Kendimiz de unutmayalım. Sabaha çıktık, akşam. bak akşama çıktık, yarın sabaha kim ölekim, belli değil arkadaşlar. Onun için 88. sayfada okunuşu bu duanın daha neler var, neler var. Bu dergi kaç kitaba bedeldir? Birçok ilimleri ihtiva etmektedir. Allah Teala amele muvaffak eylesin. Amin. Amin. Salı günleri bu cami-i şerifte akşam namazından sonra sohbet yapılıyor. Cemaat sohbete davet ediliyor. Cennete davet ediliyor. İnşallah icabet edersiniz. Evet, kısaca e, dualar yapalım inşallah. Efendim, başka ilan var mıydı bir şey? İlah kalmadır. Amin. ve Allah <gülüyor> sallallahu taala sallallahu <gülüyor> <gülüyor> Allahümme inna eseluke minel hayri kullihi va ajlihi va ajli ma alimna lana ala kadir Ya Rabbi uzaktan yakından kadın erkek kadınlar da dışarıda kaldılar sesle geldi mi onlara gittim mi ne kadar bilmiyorum iyi niyetle senin rızan için geldiler bu cemaati uzaktan yakından dinleyenler hepimizi affeyle ya Rabbi. Günah bo boyunduruğundan halasayla ya Rabbi. Boyunlarımızı cehennemden azad eyle ya Rabbi. Ana babalarımızı affedip bizden razı eyle ya Rabbi. Erba'lı hukuku bizden hoşnut eyle ya Rabbi. Şaban-ı Şerif'in şefaatine nail eyle ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif'e ve afiyetle balık eyle ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif'te haramlardan sakınmayı bize ilham eyle ya Rabbi. Bütün kötü alışkanlıklarımızdan tevbe etmeyi Ramazan'ın başından itibaren nasıl Böyle ya, bir daha dönmekten muhafaza ile ya. Ramazanımız, orucumuzu, teravihimizi iptal ettirecek. Bayram sabahında bizi, dostlarının bayramında mahrum edecek inançlardan, fikirlerden, huylardan, amellerden uzak eyle ya Rabbi. Bayram sabahına dostlarının bayramı gibi kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi. Cehennemden beraat alanlardan eyle ya Rabbi. Kadir gecesine mutlaka kavuşmayı ve ibadetle ihya etmeyi nasip eyle Kadir gecesi de geceler arasında dolaşıyor. Tam hangi gece olduğunu bize bildir ya Rabbim. Ramazan-ı Şerif hangi günle girerse ona göre değişiyor. Evliyaullah'tan bir zat ebul Hasan i Horasane Hazretleri 40 senedir Kadir gecesini kaçırmadım dedi. 40 senedir ama ilk günü ne olursa ona göre değişiyor. Çünkü hadislerde de çok rivayet var. Hepsiyle amel edilmiş oluyor böylece. Bu uygundur. Ee, önümüzdeki dergide. Bu yok. Yani Ramazan Şerif'le ilgili çıkacak dergide onu yazdık. Yani bu sene perşembe gecesiyle giriyorsa Evliyaullah hangi gece olacağını tespit etmiş. İlla her sene 27 olmaz yani. Öyle her sene 27 olsa zaten bütün millet kurtuldu yani. Onun için o kadar da bolluk yok. Bir sene her naneyi yap, 27'i de kurtar. O gizli işte. Onun için o geziyor. Ya Rabbi bu sene hangi geceyse bize isabet ettir ya Rabbi. Kadir gecesini hayrından mahrum olan bütün hayırlardan mahrum olur. Bizi muhafaza ile ya Rabbi. Mahrumlardan eyleme ya Rabbi. mutlaka bir kadir gecesini ömrümüzde yetişsek eski ümmetleri geçeriz ya. O koda büyük mükafat E bunu da epten kabak gibi takvime de yazmazlar yani onun için biraz aramak lazım ya Rabbi bizi arattır ya Rabbi arayıp bulanlardan eyle ya Rabbi o gece bize uyku nasip etme ya Rabbi sabaha kadar ibadetle hiat etmemizi nasip Allah'ım ve ya Rabbi çocuklarımızı salihlere kat ya Rabbi çocuklarımızın terbiyesinden aciz kaldık bütün zürriyetlerimizi ehl-i sünnet itikadı ve amel üzere yetiştirmeyi nasip eyle Allah'ım sen fazl-i bu işi de katılanlara da tevbe dönüş nasip eyle Allah'ım İçki kumar, bonsai gibi uyuşturuculara müptela olanları islah eyle ya Rabbi. Onlara kuvvet ver ya Rabbi. Haramlardan dönmek üzere sabır ver ya Rabbi. Dayandır onları ya Rabbi. Sen fazl-ı keremine ya Rabbi, alemin ve ya gayren nasirin başımıza tam ehl sünnete uygun şekilde vatana millete hizmet edecek, ehl sünnete hizmet edecek hayırlı hükümetler nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı şekilde ya Rabbi yönetilmemizi nasip eyle ya Rabbi. Sen bizi hayırlı eyle ya Rabbi. Sen bizi hayırlı eyle ki bizi de hayırlılarla yönet ya Rabbi vel Ve ya hayran nasibin. En şerlilerimizin başımıza geçmesinden bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Vatanımızı İslam vatanların iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Teröristlere fırsat verme ya Rabbi. PKK ve yandaşların arkadaki en Ermeni, Yahudi lobilerini helak eyle ya Rabbi. Güçlerini, kuvvetlerini iptal eyle ya Rabbi. Askerimiz polisimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle ya Rabbi. Bu İslam yurdunda kafirlerin, Yahudilerin büyük ortada projelerin projelerini iptal eyle ya Rabbi. Yavruların ne oyunları varsa baştan makus eyle ya Rabbi. Sen Filistin'e yardım eyle Afganistan'a yardım eyle yarabbim. Mayanlar'a yardım eyle yarabbim. Suriye'de el-i sünneti halas eyle yarabbim. Esed'in devletini iskat eyle yarabbim. Bu IŞİD'in bütün gücünü iptal eyle yarabbim. Irak'ta el-i sünneti aziz eyle yarabbim. İran'da eli i sünneti hür eyle Dünyanın herinde Doğu Türkistan'a yetiş ya Rabbi Çin gavrum seni aciz bırakamaz onları da halas eyle Oruç tutturmuyorlar, teravih kıldırtmıyorlar Çocuk da ne düzgün Müslüman insanlar. Helak oldular o Doğu Türkistan. Kurban olduğum sana Allah'ım. Ya Rabbim bu imtihan onlara kazandır Ya Rabbi. Amin. Bizi de bu hallere düşmekten muhafaza el, Amin. Azmaktan kuyumuzu kazmaktan muhafaza el, Allah'ım şımarmaktan bizi muhafaza el, Allah'ım biz çoktan belayı hak ettik. Dostların hürmetine şu sabi sübyan hürmetine medresteki talebeler hürmetine azabı çevir bizden ya Rabbi ya Rabbi Samsun'a havalesine hayırlı yağmurlar ihsani bereketli yağmurlar efsane tüm günahlarımızı affeyle mağfiret eyle tevbe ettik düşman olduk tövbeye muvaffak eyle ya Rabbi bizleri susuz bırakma mahrum eyleme ya Rabbi ümidimizi kestirme ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasurin ve ya hayrun fatihin cem'i hatalarımızdan estağfirullah estağfirullah estağfirullah العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريا مريعا ودقا عاجلا غير رائف Mücellilen sehhan tabakan daima Allah meskına gayfen muğitha Heniyen meriyen müria Gadekan acilen gayre raitin Mücellilen sehhan tabakan daima Allah meskına Al gayfe vela tecealna minel aisin Ya Rabbi Mahmud Efendi Hazretlerimiz Ne zaman dua atsa yağmur ya, Öyle bir veli görmedim ya Rabbi O nürmetine yağdır ya Rabbi <gülüyor> Ve ya gayren nasirin ve ya gayren fatihin Dualarımıza amin diyenlerin Dillerini nar-ı cehiminden azad eyle hepimizin dünya ahiretine hayırlı muratlarımız varsa şu saatte ihsan eyle, korktuklarımızdan emin eyle, umduklarımıza nail eyle, ölünceye kadar elimizden, ayağımızdan, gözümüzden kulağımızdan ve huzurlarımızdan mahrum eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi namazı ayakta kılarak, ruku secde yaparak secdelere rahat vararak ölmeyi nasip eyle. Ya Rabbi elden ayaktan düşürme, kimselere muhtaç eyleme ya Rabbi. Aklımızı başımızdan alma, hafızamızı kaybettirme ya Rabbi. Günahları unuttur Kötü şeyleri unuttur ya Rabbel alemin. Bazılarına sıhhatleri, ayetleri, hadisleri unutturma ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Sen fazlı kereminle evlerimizi, ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağına tebdil eyle ya Rabbi. Gönüllerimizi, kalplerimizi ya Rabbi, Kur'an sünnet ocağına tahvil eyle ya Rabbi. Sen fazlı kereminle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Yolcunun duası reddolmaz. Hastanın duası reddolmaz. Ya Rabbi birçok dua kabul icabet vesileleri. Cem olmuş bir araya gelmiş haldeyiz. Sen bizi bu gece buradan boş çevirme ya Rabbi. Amin. Mahrum etme ya Rabbi. İçimizde imansız ölecek bir şakıyı bırakma ya Rabbi. Amin. Şifasını vermedik hasta bırakmaya, Rabbi. Devasını vermedik dertli çıkartma ya Rabbi. Hidayete erdirmedik dalalette bırakma Rabbi. Amin. Uzaktaki gaybi i olanını iade etmedik bir gaybi bırakma ya Rabbi ıslah etmedik eşini çocuğunu ıslah etmedik bir kişi bırakma ya Rabbi içimizde imansız ölecek bir fert çıkartma ya Rabbi dünya ahiret derdi muratlarından birisi de geri kalmış kimse bırakma ya Rabbi bütün hayırlı muratlarımıza nâil eyle ya Rabbi. bütün hayırları ihsan eyle ya Rabbi düşerlerden sana sığındık emin eyle ya Rabbi. amin amin en bi hurmet ve yasin ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana muhammedin ve ala aliyye sahbiyye selleme teslimen kathireun elhamdülillah rabbil alamin dualarınızın kabulü, hayırlı muradlarınızın husulü için. Assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Assalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Assalatu vesselamu aleyke ya Seyyid el-Evveline vel-Ahirine. Avniye teyze feth geçirmiş, acil şifasını iftan eyle. Vefat eden Samsun'da, evladı vefat eden teyzeminde çocuğun ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en nem Abdu ve Resulü La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Fi Fikulli lemhatin ve nefesin Adedema vesihahu ilmullah Allah Allah Allah Hediyelerimizi bu teyzemizin Yavrusuna, ruhuna vasıl eyle Bütün geçmişlerimize İhsal eyle Bize de böylece arkamızdan okunmak nasip müessereyle Amin amin Selamun alel muhsalin Elhamdülillah Rabbil alevin